Çıkkastı. Kainat bugün 17 Mart Çarşamba, yıl 2010, ay 3, gün 76, Kasım 130. 1431 Hicri Rebülahir 1, 1426 Rumi Mart 4. Dünya Denizcilik Günü, fırtına. Günün tarihi 487. 9 yıl önce bugün 13 Mart 1521'de Kaşif Magellan, Filipinler bölgesini keşfetti. Günün nasihatı, can sıkıntısı. Canınız sıkılıyor ve kapalı bir yerde yalnızsanız dışarı çıkın. Kendinize arkadaş arayın, bir iş bulun. Can sıkıntısıyla baş etmek için insan yalnız kalmamalı ve bir işle meşgul olmalıdır. Ümitsiz yaşamayın. Gerginliğin en iyi ilacı ümittir. Bazı olayları benimle ilgisi yok diyerek üzerinizden atın, can sıkıntısına karşı en iyi çarelerden biri de değişikliktir. Çalışırken can sıkıntısına düşerseniz elinizdeki işi hemen bırakın, başka bir işe yönelim. Can sıkıntısını her zaman üzerinizden atmaya çalışın. Can sıkıntısı sizi kötümser yapar. Yemek listesi gün 76, salçalı et, patlıcan kızartması, zeytinyağlı börülce ve meyve. Büyük Saatli, Saatli tarif. tarif Takvimi concealed, oh, oh, oh, oh, oh yes. yes, I'm the great pretender, Ooh. just like around. Açık burası, 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Zola Taylor'a bir günaydın diyelim. The Platters grubu 1950'ler sonu ve 60'ların başlarında çok popüler. Duvap diye adlandırılan bir türünde temsilcisi olan bir gruptu. Daha sonra Queen tarafından da yapılan bir bir başka versiyonu yapılan The Great Pretender, Büyük Sahteker, Aldatıcı adlı şarkıyı dinledik. Zola Taylor bu grubun en popüler şarkılarını söylediği sürece grupta yer alan tek hanım şarkıcı, tek kadın grupta yer alan. 1954 ile 62 arasındaki 8-9 yıl içinde oradaydı. Zaten en ünlü dönemindeydi. George Taylor 1938'de bugün doğmuştu. 2007'de de öldü. Ona bir günaydın demiş olduk. Bir günaydınımız da saatli tarih Takvim'den Magellan, kaşif Magellan Filipinler bölgesini keşfetmiş. 400 kaç yıl önce bakayım? 89 yıl önce. Ben de hemen bu gibi konularda başvuru kitaplarımızda Eduardo Galeano'nun aynalarına baktım. Ve orada şey diyor, William McKinley Tanrı'nın sesini duymuş bir asır önce Filipinlerle ilgili. Tanrı bana Filipinleri kendi kaderleriyle baş başa bırakamayacağımızı söyledi demiş McKinley. Çünkü onlar kendi kendilerini yönetmekten acizler. Bizim tek yapabileceğimiz onların sorumluluğunu üzerimize almak, onları eğitmek. Medenileştirmek ve Hristiyanlaştırmak Demiş Ve bunu yaptı Amerika Birleşik Devletleri Magellan tabi böyle bir şey İspanyol İmparatorluğu'nda Az çabası olmadı Bu medenileştirme işi içinde Yani Gerçekten en iyi medenileştiricilerden Biri bence Tarihteki hakikaten İspanyol Krallığı Canavarca Biz Birleşik daha iyisini de yaparız deyip e, Makkenli'yi de Amerika Birleşik Devletleri'nde Böylece Filipinler Ülkesi Filipinlerden ...gelebilecek tehlikelerden kurtarılıyor. Daha sonra... ...Küba, Porto Rico, Honduras... ...Kolombiya, Panama, Dominik Cumhuriyeti... Hawaii, Guam ve Samoa'yı da kurtaracak. Aynı şekilde medenileştirecek. Hı hı. O günlerde de yazarlardan... ...Ambrose Bierce gerçeği şöyle ortaya koymuş. Savaş, Tanrı'nın bize... ...coğrafya öğretmek için seçtiği yöntemdir. Güzel laf değil mi? Hı hı. Yalnız... ...meslektaşı, o da yazar Mark Twain ki pek bilinmeyen bir yönü Mark Twain'in de anti emperiz cephe diye bir şey kurmuş olması. Tam o sıralarda Twain de yıldızların yerini kuru kafaların aldığı yeni bir ulusal bayrak tasarlamış Amerika için. O bayraklar var ya köşedeki. Hı hı. Bunun üzerine de General Frederick Funston vatana ihanetten bu beyin yani Bay Mark Twain'in yargılanma, asılmayı hak ettiğini söylemiş. Fakat ...Tom Sawyer ve Huck Finn babalarını savundular diyor. Yani ya, ünlü yazarın, ünlü o kahramanları. Bu arada Macella'nın ölümü de en azından e, Filipinler'de, Ad, Filipin adalarından birinde oldu onu da söyleyelim. E, yerlerle işte hediye alışverişleri ve e, dini davetler devam ederken... ...bir grup bu işi biraz saygısızlık olarak görmeye başladı ve e, doğrudan bir savaş çıktı... Bu savaş sırasında da Magellan e, öldü. İşte evet. böyle de bir hikayesi var. Yani hiç hoş karşılanmadıkları gibi aslında e, yerler tarafından başta hoş karşılanmadığı daha doğrudur. Son sonra bunların hani... niyeti hoş değil e, kısmı genel olarak yerlerde kesinleşiyor. E, el, burunlarını, kulaklarını, dillerini ve başka organlarını kesip daha bu Altınbul köyünde yoksa herkesin başına bunlar gelecek diye yollarsan Tabii hoş karşılamayabilirler ama fazla da bir şey olmamış. Genosit vaziyetleri. Evet, e, şimdi bir iki çevre haberi de verelim. Bir e, şey vardı hani Pasifik Okyanusu'nda Büyük Pasifik çöp yığını diye hı hı. bilinen şeyle ilgili yeni bilgiler var. Ed Cumming yazmış da Telegraph gazetesinde İngiltere'den. Yani bu tüketim ve atma kültürümüzün, atık kültürümüzün büyük bir anıtı olarak her unutulmuş yani naylon torbanın her atılmış olan su veya kola şişesinin her türlü havada uçmuş olan torbanın filan nihay gideceği yer büyük bir oda oluşturuyor. Bu büyük çorba. Karışımının büyüklüğü hakkında ba rivayet muhtelifmiş. Ama son 10 yıl içinde 2000'den bu yana 2 katına çıkmış ve şimdi Britanya'nın 6 kat büyüklüğündeymiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri kadar olmuş aşağı yukarı. Pasifik'te yaşayan plankton sayısının 4 katı kadar plastik var artık. Ki plankton dediğimiz şey ne olduğunu belki yine hatırlatmak lazım. Bir süredir bahsetmiyoruz planktonlardan. E, deniz yaşamı için en temel. Şey yani işte çimen, ot neyse kara yaşamındaki hayvanlar için üç aşağı beş yukarı buna tekabül ediyor. 4 katı kadar da plastik. Evet yani çok büyük ve o bölge içinde artık <gülüyor> nerede, uzaydan da rahatlıkla görülebilecek tabii bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Hatta uzaydan bakmaya lüzum yok belki şeyden de çok daha uzaklardan da görülebiliyordur. Sadece hafif atmosferin dışına çıkmakla yetinmeyelim. Plastik meselesi, biyo çözünürlüğü yok plastiğin. Hı hı. Şimdi 50 yıl önce hemen hemen hepsi bu yüzen şeyler, çöpler filan çözülebilir nitelikteymiş. Şimdi %90'ı plastik ve hatta her kilometre karesinde 46 bin. 50 bin parça plastik yüzüyormuş. Okyanusun böyle bir hesap var. Ve çok fena bir büyük bir problem olacağı benziyor. Şimdi plastik diye bir tekne yola çıkıp bunu dünyaya duyurmaya çalışacak. Ne kadar başarılı olur o da ayrı bir sorun. Bunun üzerinde durabiliriz. Bir de Jim Robbins'in Yale çevre, Yale Environment adlı saygın bir çevre dergisinde Jim Robbins'in ayrıntılı bir yazısı çıktı. Büyük ormanların hepsi ölüp gidiyormuş böceklerden dolayı. Biliyorduk bunu ama bu da artmış. Pine Beetle diyorlar çam böceği ve tamamen götürüyor çam ormanlarının dibine... Darı ekiyor diyebiliriz ya da kibrit suyu gibi bir terim kullanabiliriz. Kuzey Amerika'da Meksika'dan Alaska'ya kadar inanılmaz bir boyutta bu artış oluyormuş. Son bir buçuk yüzyılda görülmüş olanın çok çok üstüne çıkmış. Belki de çok daha eski, daha eski bir tarihi temel almak gerekiyor. Bu da çok büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor ama böyle başlamak da iyi mi bilmiyorum vallahi. Peki bırakalım. Bir de Deutsche Welle'den bir haber var. Farklı yerlerden çok ağır haberler var bugün çevreyle ilgili ya da iklimle ilgili. Deutsche Welle de diyor ki kuraklığın ürküten sonuçları. Son yüzyılın en büyük kuraklık dönemine sahne olan dünyada insanoğlunun yaşam kaynağı olan su tehdit altında diyor. Ve ayrıntılı bir inceleme. Buzulların erime hızının şoke edici bir noktaya varmış olduğunu. Ve milyarlarca insanın içme suyu Alpler, Himalayalar, And Dağları ve Rocky Dağları'ndaki buzullara bağlı ama bunlar dünya tatlı su rezervinin dörtte birine tekabül ediyor ve büyük bir çözülme içinde. Avustralya'da da sıcaklık son 50 yılda 0.7 derece artmış ki bu da müthiş bir rekor. O da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu derlemeyi yaptık. Bırakalım. Zaten açık işçi programı da var bundan sonra bugün. Belki Ümit Şahin'le de biraz daha üzerinde durma fırsatı bulabiliriz. Ve gelelim Türkiye'nin en önemli meselesinde Başbakan'dan ulağanüstü bir açıklama var. BBC'ye yaptığı bir açıklama istersen. Bir onunla başlayalım Türkiye haberlerini. Ee, aslında tam bir Türkiye haberi değil biraz daha küreselleşen dünyada. İşte zaten sınırların ne kadar saçma bir şey olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Hatta ve hatta e, işte daha yeni bu vize atakları vesaireyle Türkiye'nin bu işin ne kadar da can sıkıcı ve tatsız olduğunu da biliyoruz. insanların ülkelere kapalı kalması ve e, seyahat özgürlüklerinin elinden alınmasının ciddi bir sıkıntı olduğunda. Yani daha yeni işte Avrupa Birliği ile ciddi müzakereler yürüten bir Dışişleri Bakanlığımız var. İşte vizeler kalkar mı, kalkmaz mı vesaire diye. E, bir yandansa her zamanki gibi kendine Müslüman olma durumu devam ediyor diyebiliriz galiba. Hükümette sık sık e, böyle bir durum oluşuyor çünkü. Ama bu son açıklama gerçekten baya şimdiye kadar olanları da biraz aşmış gibi görünüyor. Yani yüz bin Ermeni göçmeni sınır dışı edebiliriz gerekirse demiş. Bunun çok Yok. yankıları olacaktır herhalde. Bence bağlamı çok önemli. Önce veya ne dediğini söyleyelim nazikçe bari de ondan sonra bağlamını da söylemek daha kolaylaşabilir belki. Aslında olan şey şu. Kendisi der ki Türkiye'de biliyorsunuz ara sıra bir iki kere daha bu, bu tip e, sözler kullandı çünkü Başbakan Erdoğan. Yaşayan e, Türkiye vatandaşı olmayan ve genellikle Ermenistan'dan Türkiye'ye çalışmak için ya da ekonomik koşullar sebebiyle gelmiş olan Ermenilerden bahsediyor. Yani Ermenistan vatandaşlarından bahsediyor Erdoğan. E, ancak belli ki bu bir koz. Yani bu insanlar aynı işte e, Batı Trakya'daki Türklere karşı Türkiye'de mütekabil olan Rum vatandaşlar gibi e, bir başka mütekabiliyetin ya da bir başka e, sopa kullanımının parçası. işin tatlısı tarafı zaten temelde bu. E, söylediği şey şu. 170 bin tane Ermenim var benim gibi bir şey kullanıyor zaten ki e, dünya tatlısı bir açıklama. Bunlardan 70 bini vatandaşımdır. Onlar tamam yapacak bir şey yok. Özetle herhalde alt metni bu. Diğer 100 bini e, vallahi salarım gider dönsünler ülkelerine diyor. E, aynen de böyle diyor yani. E, tam, e, ses olarak elimizde yok maalesef ama e, Şeyi çok e, önemli bir açıklama Yani bakın benim ülkemde 170 bin Ermeni var diyor Bunların 70 bini benim vatandaşımdır Ama 100 binini biz ülkemizde şu anda idare ediyoruz İdareten tutuyormuşuz Geçici bir yani göz idare etmek teriminin de aslında. Geçiciliğe vurgu yaptığını düşünüyorum tam dediğin gibi. hani evet. Bu bir süreç ama bu süreç eninde sonunda bu insanların sınır dışı ile sonuçlanacak bir süreç diyor. Evet yani Türkçe'de ne anlama gelir idare etmek? İşte bu duruma hafifçe göz kapatarak evet. başını birazcık öbür tarafa çekinerek aslında Hı -hı. pürüzlü. Yani ya hukuka kanuna ya da etiye aykırı bazı durumları da göz yumularak devam etmesi Haline verilen addır değil mi? İdare et abi idare et durumu. Tamam bu. Yani şu anda idare ediyoruz yüz binli diyor. E ne yapacağım ben yarın? Gerekirse bu yüz binli hadi siz de memleketinize diyeceğim. Bunu Dur. yapacağım diyor. Niye? Benim vatandaşım değil bunlar diye devam ediyor. Ben sormadım niye sorusunda. Yani. Yok kendi soruyor kendi Ülkemde de tutmak zorunda değilim diyor. Benim sıkıntım daha çok tam şu noktada aslında. İki tane şey çok rahatsız edici. Birincisi bu yasa hani şeyi bir kenara koyuyorum. Yasa dışı göçmen vesaire hani burada ciddi bir ahlaksızlık dönüyor aslında. Sadece Türkiye'de değil bütün kıtada diyebiliriz. Ee, insanların bir kısmını yasa dışı göçmen falan gibi garip isimlerle adlandırıp illegal ilan etmenin bir yolu. onu Yarı, yarı illegal bir durumda tutarak çünkü sürekli olarak kontrol altında. Hem çok ucuza çalıştırıyorsunuz yani normalde çalıştıramayacağınız fiyatlara. Hem üstüne üstlük hiçbir sosyal güvence, hiçbir yükümlülüğünüz yok. Üstüne üstlük istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz çünkü yoksa atarıma diye de bir elinizde harika koz oluyor. Deport. Evet. Avrupa'nın tamam bunu kullanıyor. Türkiye bunu gayet güzel kullanıyor. Aslında Amerika'da. işte emek ömürsün. Tabi tamamı kullanıyor. Evet. Emek ömürsün harika bir yöntemi. Orayı geçiyorum. Ee, tamamen hani kendi mantığı içinde bakalım. Buradaki sıkıntı şu yani e, ciddi anlamda bir ırkçılık ve ayrımcılık yapılıyor olması. Neden derseniz birincisi Türkiye'deki kaçak göçmenler, hadi bu, bu kategoriyi de kabul edelim. Ee, Türkiye'deki kaçak göçmenlerin içinde Ermenileri ayrı bir sınıf olarak koymak zaten e, ayrımcılık ve ırkçılık. Bunun yanında asıl beni daha çok e, yaran şu oldu. E ne yapacağım ben yarın? Gerekirse Evet. Şimdi... bu yüz binine haydi siz memleketinize gerekirseden kasıt da şu. Bu Ermenistan akıllı olmazsa, diaspora çenesini kapatmazsa biz bunları salarız. Siz uğraşın diyor. Bu insanların hiçbir günah yok bu politikalarla ilgili. Ekmeklerinin derdindeler. Başka da hiçbir e, sıkıntıları da yok. Politika genellikle etik ilkelere dayalı olarak yürütülen bir şey değil galiba. Evet. En azından e, buralarda pek olmadığı çok açık. <gülüyor> Başbakan Erdoğan'ın gözünde böyle bir etik kaygı olmadığı net olarak gözüküyor. Yani bunu bu inanıl, inanılmaz bir açıklama gerçekten. Böyle, bunu görüp işte yayına girerken Acaba girmesek mi artık Biraz açık havaya dolaşmayın Sıkıntıya karşı da hazır Saatli marif takvimi Çıkın dolaşın <gülüyor> diyordu <gülüyor> Ne yapıyorsanız ya, Elinizdeki mi? işi hemen bırakın Başka bir işe yönelin dedi Ben de acaba girmeyip Biraz böyle Türkü çağırarak filan Parklarda filan dolaşsam dolaşsa mıydım Diye düşündüm Çünkü bu hakikaten ...etik açıdan da... E, ...kabul edilmesi çok zor. Yani siyasi etik ...şunu dese tamam Türkiye... ...tamam dediğim hani o zaman başka bir şey tartışıyor olurduk. Ee, Türkiye'de kaçakların... ...hepsini sınır dışı etmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de kaçaklara yer yok falan. Hani böyle bir ırkçı söylem... ...başka türlü bir yere tekabül ederdi ama... bu, bu ...burada duble yani... Çirkince kullanma katlanır. var yani efendi olursanız biz de efendi oluruz. Bize iyi davranırsanız biz de size iyi davranırız falan gibi böyle garip bir Kuvvetli hal riskası. var. Ve bu gerekirse kelimesi hakikaten insanı tüyler ürpertildiği. İnsan hayatıyla pazarlık yapıldığı yerde e, ahlaktan bahsetmemiz zaten hani geçilesi bir konu haline geliyor. Şöyle devam ediyor zaten sebebini de söylüyor bu gerekirse'nin. Yani şu anda bizim bu samimi yaklaşımlarımız bunlar. Bu tavırlarıyla ne yazık ki olumsuz istikamette etkiliyorlar. Bunların farkında değiller. Yani siz böyle yapmaya devam edin. Bak yüz bin tane daha Ermeni'nin canını yakacaksınız diyor. Yani evet. yakan kendisi olmuyor. Başkaları yakmış oluyor böyle anladığım. Hep böyledir yazar ben yapmadım. Öyle olmayaydı böyle olmazdı durumları. Şimdi sen belki de farkında olmadan çok önemli bir başka noktaya daha da değinmiş oldun. Hakikaten farkında değil. Başkasının canını yakacağız, can yakmaz telini kullandın ya. Orada tabi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve iktidarın yalnız olmadığını da görüyoruz. Çünkü Erdoğan'ın bu ırkçı ve etik dışı tamamen hı hı. E, konuşması katıyan yalnız olmadığını da söyleyebilirim. Onur Eymen de aynı şeyi söyledi. Can yakılacaktır. Can yakılırsa ancak. ...olabilir demişti Cumhuriyet Halk Partisi. Taraf karşısında bugün zaten Canan Arıtma'nın bu harika fikri öne sürdüğünü söylüyor. Ve Başbakan Erdoğan da sahiplendiğini anlatıyor. Bir de öyle bir boyutu var. Evet iktidar ve muhalefetiyle... Şitatsı tarafı o zaten. Yani bu sadece hükümete özgü bir durum değil. Bu garip hal nedense ne yazık ki böyle de bir hal yaratıyor. Ama bence şunu da hatırlamak gerekiyor. Yeri mi derseniz bence tam yeri. Vecdi Gölü'nün savunma bakanı olarak söylediği sözler vardı. Bugün eğer Ege'de Rumlar devam etseydi, Türkiye'nin pek çok yerinde Ermeniler devam etseydi... ...bugün acaba aynı milli devlet olabilir miydik diye sormuştu hatırlarsanız. Ve ne kadar iyi ulus, olmuştu teşcirler, Ulus, e, ulus inşa sürecinden bahsetmişti. Hı -hı. Yani uluslar böyle bir millet üzerine, bir etnik grup üzerine inşa edilir. Geri kalanı dışlanır, atılır filan anlamına geliyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Canan Arıtmen, Türkiye'de kaçak durumda çalışan Ermeniler sınır dışı edelim önerisini getirdi diyor. Taraf gazetesinde var. Ee, Ermeni kökenli diye de e, Cumhurbaşkanı'na böyle bir laf etmişti. Hakaret etmişti. Çünkü Kendine Cumhurbaşkanı da bunu hakaret sayıp dava açmıştı. Böyle garip bir durumlar evet, silsilesi. Evet, şahane bir... Tut, <gülüyor> neresinden tutarsan <gülüyor> durumu. Ülke durumu. E, Britanya'da bulunan Başbakan Erdoğan öneriyi destekledi. Londra'da pek tuhaf konuştu diyor ama tuhafla yetinemeyiz. Hakikaten bu... E, Kar bu karşısında durulması gereken, kesinlikle. ayıp, utanın falan denmesi gereken bir durum çok düzenli. Bu arada haber merkezimizde e, bize kıyanı yapmış. Erdoğan'ı kendimiz de dinleyebiliyoruz. Hmm, bu... Dinlemeye gücü, takati ve galiba o takati bulmak gerekiyor. Çünkü evet. dinleyip bir dakika diyebilmenin tek yolu da bu akılda tutmak lazım. Aynı vecdi gönlünü söylediklerini, zamanda Cemil Çiçek'in e, Ermenistan sınırını DTP aldı diye söylediklerini falan filan ve bu bütün bunları yan yana koyup bir daha bir daha okumak ve e, dikilmek gerekiyor bir miktar. Evet, kesinlikle. Bir de atalarımızın ...şey falan diye bir laf var ya... ...atalarımızı da sürekli olarak... ...şey kabul etme durumu var... ...yani İttihat ve Terakki katillerini... Ahmet İnsel de bu konuda... ...bir yazı yazdı... Ee, ...yani bizim atamız İttihat ve Terakki... ...falan değil, bizimden kasıt burada artık... ...hangi ulus inşaat sürecinden bahsedersek... ...bahsedelim, ee, bu değil herhalde... ...yani toplu olarak birlikte karar verip... ...birlikte yaptığımız bir şey ise... ...1915'te olanlar... E, ...üstleniyorsa Erdoğan bunları... ...o zaman kendi adına konuşmalı büyük ihtimalle... Çünkü bu başka, bu başka diye bakmakta gerçekten fayda var. Neyse zaten bu arada bu konuşmaları BBC'ye yapmış olmasıysa bence ayrıca takdir eşyağın. Yani bu bir iç politika hamlesi olduğu kadar dış politika hamlesi. Gerçekten böyle bir tehdidin e, faydalı olabileceğini düşünüyorsa e, danışman değiştirme zamanı gelmiş olabilir ya da biraz daha dinleme zamanı. İkisinden biri gibi geliyor bana. Neyse konuşsun mu? Evet ama biz elimizi uzatırken karşımızdaki elini yumruk haline getiriyorsa e, bizim yapacak bir şeyimiz olmaz. Ama biz her zaman elimizi bir barış için uzatacağız. Sevgi için uzatacağız. Yeter ki karşımızdaki eller yumruk haline gelmesin. Türkleş politikası sıkıştı mı sizce Ermenistan tasarısı konusunda? Şu anda böyle bir problem söz konusu değil. Ve Ermenistan'la ilgili gelişmelerde de e, sıkıntı bizim değil. Sorun bizim değil. Aslında Ermenistan'ındır. Ve şu anda Ermenistan çok önemli bir kararı vermesi lazım. O da diasporanın ipoteinden Ermenistan'ın kurtulması lazım. Eğer Ermenistan'ı seven ülkeler varsa başta Amerika, Fransa, Rusya olmak üzere bir defa Ermenistan'ı bu diasporanın ipoteinden kurtarmaları gerekir. Peki Ermeni tasarısının başka ülkelerin parlamentosunda kabul edilmesi konusunda ne diyorsunuz? Yani giderek sayılar artıyor. Türkiye daha çok ülkeyle kavuşmaya Bunların hiç bizi yani. ilgilendirmez. Bunların hiç birisinin Ermenistan-Türkiye arasında bir rolü yok. Bunlar kendi kendilerine rol çalıyorlar. Ama Ermeni tasarısından Ermenistan'da ilişkilerden bağımsız olarak e, soruyorum sayın Başbakan. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hı. Diyorum ki, ya yani bu ülkelerin Ermenistan'la ne alakası var? Bunlara kim bu görevi verdi? Hı. Nereden çıkarıyorlar bu görevi? Burada eğer taraf ülke varsa, bu tabii Türkiye Ermenistan'dır eğer taraf ülke varsa. Bunlar almış oldukları bu kararla şov yapıyorlar. Ve Ermenistan halkına da zarar veriyorlar. Yani bir şey eğer olacaksa bu da çıkmaza giriyor. Şimdi benim ülkemde, orayı bitireyim. Buyurun. Bakın 170 bin Ermeni var. Bunların 70 bini benim vatandaşımdır. Ama 100 binini biz ülkemizde şu anda idare ediyoruz. Ne yapacağım ben yarın gerekirse bu yüz bini de hadi sizde de memleketinize diyeceğim. Bunu yapacağım. Niye? E benim vatandaşım değil bunlar. Ülkemde de tutmak zorunda değilim. Yani şu anda bizim bu samimi yaklaşımlarımızı bunlar bu tavırlarıyla ne yazık ki olumsuz istikamette etkiliyorlar. Bunların farkında değiller. Evet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Londra'da BBC'ye Türkçe mülakat verdiği konuşmadan bir bölümünü dinlettik. Ve Ermeni tasarısı Ermeniler, yani 1915'te olup bitenlere jenosit adı verilmesini öngören tasarılı nedeniyle yaşanan krizin Ermenistan'a zarar vereceğini savunuyor. Ve gerekirse Türkiye'de yaşayan 100 bin Ermeni vatandaşını sınır dışı edebileceklerini açıklıyor. Gerçekten benim naçizane kanaatime göre uluslararası boyutta bir skandal konuşmadır bu. Zaten uluslararası boyutta çıkartın anlamadım ben. isteyerek mi olmuş yanlışlıkla mı o kısmın da gayet gayet hani uluslararası alanda çıkan bir hal. Evet yani temel etiğin temel kurallarını ahlakın siyasi ve gerçek hayatta ahlak felsefesinin temel ilkelerinin tamamen çinlendi bir durumdayız. Ya yani gerekirse lafını kullanıyor. Gerekirse da, demek ki bir e, tamamen şey bir insan hayatına ilişkin dünyanın en önemli sorunlarından birinden bir politik pragmatizm gereği konuşuyor. Onu bir araç olarak, makyavelist bir araç olarak kullanma eğilimini açıkça ifade ediyor. Üstelik oldukça da argo bir üslup kullanarak Hadi siz de memleketinize diyeceğim diye. Yani başka kapıya der gibi bir üslupta. Niye? Benim vatandaşım değil bunlar. Ülkemde de tutmak zorunda değilim diye. Bunlar gibi kelimeler kullanıyor insanlar hakkında da. Ve kendi yaklaşımının da Türkiye'nin samimi olduğunu söylüyor. Bunun son zamanlarda zaten kendini içine doğru kap kapatmakta olduğu politik çizginin Giderek vahamet kazandığını görüyoruz. Buna Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kuvvetli destek gelmiş. Hatta ön alması Halk Partisi e, arıtmanın ve Onur Öğmen'in gibi isimlerinde. ikisi de zaten e, açık gazete, sık sık konu olan, konuk olan tırnak içinde e, isimler. E, doğrusu çok e, iftar ettiğimiz bir durum değil bu. ...peki burada keselim... ...devamını da sonra getiririz... ...bir ara veriyoruz... ...Açık Gazete i feel your charm it's like a form alarm you make me thrill so much you've got the magic touch Too much Ooh. And then I felt your touch Ooh. And now I've learned I can return Ooh. Magic touch The Platters, The Magic Touch, Sihirli Dokunuş, sende var. The Platters grubunun tek hanım üyesi Zola Taylor'ın doğum günü. Münasebetiyle çaldığımız ikinci Platters şarkısıydı bu. 1938'de bugün doğmuştu. Zola Lynn Taylor asıladı. 2007'de de Los Angeles'ta ölmüştü. Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve devam ediyoruz Açık Gazete programına. Ee, abi Haliguan'ın da hatırlattığı gibi Ahmet İnsel de bu konuda Radikal 2'de pazar günü bir yazı yazmıştı. Milli onur meselemiz diye. Oradan da bu vesileyle yani alt başlığı da şöyleydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan soykırım iddiasını reddediyoruz. Çünkü atalarımız soykırım yapmış olamazlar diye haykırıyor. Türk milletinin ortak atası yoksa iddiatçılar mı? diye de bir soru soruyordu. Yani hem e, Dışişleri Bakanı'nın hem e, Amerika'da Temsilciler Meclisi e, Dış İlişkiler Komitesi'nde tasarı kabul edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun hem Başbakan'ın söyledikleri şöyle yani 1915'te yaşananları en iyi o dönemi yaşayan halklar bilir diyor Davutoğlu. Ermeniler için 1915'in Tehcir dönemi olabileceğini yani kovulma, yerlerinden atılma, sökülme, öyle bir kelime de yokmuş aslında. Hicret ettirme anlamına bir Osmanlı yarattığı kelime Tehcir ee, ve Ermeniler için 1915'in Tehcir dönemi olabileceğini ancak Türkler için de 1915'in aynı zamanda bir Çanakkale olduğunu söylüyor. İki farklı sonuç çıkar diyor. Biri 1915'te Türkler Çanakkale'de varlık yokluk mücadelesi verirken Ermenileri de birileri tehcire maruz bıraktı. Bu mu demektir diyor. Bundan dolayı mı 1915 deyince Türkler farklı nedenlerle kıvanç duyarlar Ermenilerse büyük bir yaz. Aksi takdirde şimdi Çanakkale nereden çıktı diye de insan kendine soruyor. Peki bu Ermeniler kendi kendilerine mi tehcir oldular ya da işgal güçleri mi onları tehcir etti? Ermenileri merihler mi başka bir dünyaya ışınladı? İttihat ve Terakki hükümetinin yöneticileri mi? Yoksa 1915'te Ermeniler Çin'de, Türkler Maçin'de yaşıyordu da 1915'te diğer halkın ne yaşadığını bilmediler, duymadılar. Bu bir. de ya da bu karşılaştırmayı amaçlı okursanız ondan Türkler Ermenileri Çanakkale nedeniyle tehcir ettiler. Sonucuna da varabilirsiniz. Tehcirin sadece tehcir olmadığını anlamak için yalnızca Talat Paşa'nın itinayla tuttuğu çeteleyi okumak yeterli. Davutoğlu'nun yaptığı Çanakkale ve tehcir karşılaştırmasının soykırım iddialarının bütün bir millete şamil kılınmasının kapısını araladığını farkında bile olduğunu zannetmiyorum demiş. Yani İttihat ve Terakki yönetimi bu kararı alıp bütün bir insan topluluğunu dinsel, dilsel ve ırki nitelikleri itibariyle suçlu suçsuz kadın erkek çoluk çocuk ve yaşlı ayırmadan cezalandırdı diyor. Şimdi bu başbakanın bu sözleriyle beraber daha doğrusu hem arıtmanın hem de başbakanın buna sahip çıkmasıyla beraber çok ağır bir duruma Doğru gidiyoruz. Neden böyle bir onuru ve hassasiyeti korumak için çırpınan gayet mümtaz şahsiyetlerden oluşan Talatpaşa komitesini AKP başta taciz etmiyor o zaman diyor. Yani Çanakkale haklı olarak milli onurumuzken Ermeni tehcirinin dünya vicdanında lanetlenmesini savuşturmak da bu milli onurun bir parçası haline gelir? Başkalarını bir kenara bırakalım kendimizin şeref duyacağı haysiyetli bir iş yapmış olur muyuz dedikten sonra da neden böyle bir onuru ve hassasiyeti korumak için çırpınan Talat Paşa komitesini AKP baştacı tacı etmiyor. 8 Mart günü bu komitenin danışma kuruluna başkanlık yapan Rauf Denktaş toplantının sonunda asıl başkanımız Doğu Perinçek'e selam gönderiyorum demiş. Böyle bir milli onur ve hassasiyeti Yılmaz savunucusu neden hala hapiste tutuluyor diye de soruyor. Ve son olarak da diyor ki, insan biz millet olarak toprak ve tazminat taleplerini engellemek için bu, bu milli onur savaşını veriyoruz. Milli onurumuz toprak ve parayla mı ilgili? Ayrıca kim toprak ve tazminat talep ediyor? Talep edilmese bile bizim kendiliğimizden, El konulan mal ve mülkleri kaybolan hayatları en azından simgesel olarak tazmin etmemiz mi onurlu bir davranıştır? Yoksa bu büyük yağma ve müsaadereyi inkar etmek için dünyayla savaşmak mı diyor? Evet. Gerekirse 100 bin Ermeni atarız diyen başbakanın BBC Türkçe servisine verdiği açıklama buydu. Çiçek de zaten konuşmuş. Bunun devamını da getirmiş. İlginç bir şey de. Cemil Teorize Çiçek... ediyor. Teorize ediyor evet. Ee, Çiçek şunları söylüyor aslında. NTV'ye o da röportaj vermiş. Ee, ve der ki kendisi bu bir süreçtir. Bundan sonraki tepkileri takip edelim diyor. Neyle ilgili derseniz ABD ve İsveç'teki tasarıların kabul edilmesi, Türkiye'nin büyükelçilerini geri, geri çağırması... Yani bütün işte satranç tahtasında oynanan bir oyundan bahsediyoruz. İşte piyonlar geri çağrılıyor, işte kaleler ileri itiliyor vesaire. Bir yandan Erdoğan başka bir sıkıştırma noktası daha koyuyor. Böyle devam eden bir süreç aslında. Sanırım bu sadece Erdoğan. Tabii ki Erdoğan başbakan olduğu için sadece Erdoğan'ı bağlama ihtimali yok. Ama hükümetin de genel anlamda en azından bakanlık, bakanlar kurulunda konuşup üzerinde iyi kötü anlaştığı bir şeylerin söyle, söylendiğini düşünmek. ...gerekirmiş gibi görünüyor. Burada verilen mülakattan da. Evet. Peki şey... ...belki bunu... ...anlamlandırma yolunda başka da bir... ...yola gidebiliriz. Milliyette... ...ekonomi... ...sayfasında gelen bir rapor var. SIPRI raporu... ...Stockhorn Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün... ...askeri silah... ...transferleri raporuna göre... 2009'da dünyada en çok askeri silah satın alan 10 ülkeden biri hangisiymiş? Türkiye. Evet. İlk 10'dayız. İlk 10'a girmiş. 2008'e göre bir yıl içinde 3 basamak birden sıçrayarak yükselerek ilk 10'a girmiş durumda. Belki de bu, bu perspektifle de bakarak yorumlamakta fayda olabilir bazı şeyleri değil mi? Ee, yani büyük resimde en nihayetinde... Ciddi anlamda bir şey ifade ediyor çünkü sayılara baktığımız zaman Türkiye'nin mesela bu rakamlar nasıl hesaplanıyor SIPRI raporunda onu da söylemek lazım. Gayri safi milli hastalığınızın ne kadarını silahlanmaya ayırıyor olduğunuz üzerinden çünkü her ülkenin parası birbirine eşdeğer olmuyor. Eğer bir e, milyon kişilik bir ülkeyse ne kadarını ayırıyor burada oranlamalar devreye giriyor kaç para harcadığınızdan çok elinizdeki paranın ne kadarını harcadığınıza bakılıyor. Ya da bazı <gülüyor> ülkeler var mesela Costa Rica gibi hiç sıfır, harcama, sıfır yapıyor. harcama yapıyor. İşte o zaten hani ah ah diyecek çok fazla bir şey yok ama listeye baktığımızda gerçekten ilginç şeyler görmek mümkün. Yani Türkiye'nin bir yıl içinde 13. lükten 10. yükseldiğini görebiliyoruz. Yükselen birkaç tane daha ülke var ilk 10'un içinde düşen ülkelerde var buradan da yönün gidişatın ne tarafı olduğunu görmek mümkün. Mesela Amerika 7'ncilikten 8'inciliğe düşmüş ama NATO faktörü var orada. Çünkü NATO da 104'üncülükten 18'inciliğe yükselmiş. Yani ABD artık kendi silahlarını değil NATO'nun silahlarını kullanıyor ya. Saldırıları yapan da ABD değil NATO oluyor ya. Bir de zaten Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'yu bir açıdan ayırmakta yarar var. Yoksa biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin silah alım satım meselesi dünyanın geri kalanından fazla tek Tabii. başına. Yani Amerika'da bu konuda kimse eline su dökemeyeceği gibi yaklaşması tahayyül dahi edilemez yani. Topumuzun silahı zaten oradan geliyor evet. gibi de böyle bir genel, e, kaba şey söylemekte mümkün. Dünyanın geri kalanına eşit hatta ondan fazla evet. Fakat onu dışarı bırakırsak Türkiye'nin durumu da gayet ilgi çekici bir seyir takip ediyor. Tabii yani. yükselen bir silah alımı var zaten. On üçüncüyken mesela Suudi Arabistan kırkıncılıktan on birinciliğe yükselmiş durumda. Yunanistan on beşincilikten dördüncülüğe yükselmiş durumda. Bu e, örnekler önemli çünkü ekonomik olarak gittikçe daha zorlanan e, bir coğrafyada ekonomik olarak da gittikçe daha zorlanan ülke örnekleri bunlar. Türkiye'de bu örnek trendin içinde Sipri raporunda on üçten ona çıkarak. Paralar nereye gidiyor biz niye açız niye fakiriz niye kıdemler düşüyor niye o düşüyor niye bu düşüyor cevap burada. Çünkü top alacağız, tüfek alacağız sürekli olarak bitmeyen bir silah ihtiyacı var Türkiye'nin. Hitler'in meşhur sorusu Alman halkına İkinci Dünya Savaşı'na giden yılların başında top mu tereyağı mı? Top. Top. Türkiye'nin de önünde galiba bu tercih. Ee, belli ki öyle. Yani işte Malezya on altıncılıktan üçüncüle yükselmiş, Singapur beşincilikten ikinciliye Hindistan ikinciymiş 2008 yılında 2009'da birinci. Ülke halini almış. En çok silahı da Türkiye, İsrail ve Almanya'dan alıyormuş. Evet. E, Fransa, Almanya ve İsrail. One minute. İsrail mi? Ya. Allah Allah. O ayrı o ayrı durumları. E, nasıl ayırıyoruz falan oraları belli değil. Baştan beri tepinden tek nokta buydu. Belki de ama e, böyle işte. En çok ne alıyoruz derseniz e, her şeyden alıyoruz. Ama He. ağırlık? Ağırlık vallahi daha çok zırhlı araç alınıyor gibi görünüyor. Gemi bol bol alınıyor. Satış da öyle. Zırhlı araç ve ağır silah da satıyormuş ama. Evet. Sattığı ülkeler de ilginç bir yandan. Ee, Gürcistan'a, Pakistan'a, Malezya'ya, Slovenya'ya ve Filipinlere silah satmış. Türkiye e, bu ülkelerin hepsinde e, belli sorunlardan bahsetmek ve bu silahların kullanılacak olduğunu söylemek de gerekiyor. Yani Başka yerlerdeki kanlara da bulaşarak belki bu da bir gurur vesilesi olabilir mi? Hani büyüyen, büyük Türkiye, güçlü Türkiye. Bakın Malezya'da da dökülen kanda bizim parmağımız var. Filipinler'de de falan gibi. Bu da bir gurur vesilesidir belki. Böyle de bir genişleyen pazarı varmış. En evet. çok uçak alıyoruz. Alıyor Türkiye. Rız demiyorum ben almadım bir şey. E, uçak, Nasıl almadın araç. canım? O para nereden geldi? Birisi cebinde getirip top mu aldı? Senin benim para alınan para. Yani üç, ilk üç kategoride uçaklar sonra zırhlı araçlar satın alınan silah türlerine göre ithalat, ta göre ağır silahlar diye devam ediyor. Son dördüncü sıra beşinci sırada da füzeler var. Bu arada militarist dinleyicilerimize de duyurulur. Hani böyle bir sanal yalan var ya Türkiye gittikçe daha çok silah üreten bir silah sanayi ülkesi ve gelişmiş ülke olma yolunda falan filan hikaye. Neden derseniz şöyle bir şey söyleyebilmek mümkün. 2008'de 43 milyon dolarlık silah satılmış Türkiye tarafından ee, diğer ülkelere. 2009'da 36 milyona düşmüş. Yani böyle bir hani yükselen, genişleyen bir silah piyasası trendinden de bahsetmek. Ayrıca ahlak dışında ekonomik olarak da doğru değil. Ee, bunların hepsi siyasi propagandaymış gibi görünüyor buradan baktığımızda. Evet bu konuların her ikisini de bugün açık gazetenin... Üç konuda aslında bahsetmemiz gerekiyor. Dünyanın en büyük çöp lüğünün Pasifik Okyanusu'nda olması. Ee, ve, ve Pasifik Okyanusu'ndan Magellan oraları o ara sakin bulduğu için Pasifik denmiş olması, sakin deniz anlamında. Herhalde bunların hepsi çok anlamlı. Yani T Magellan'ın gidip orada yediği mızrakla bugün olan bitenlerin hepsi de epey bir bağlantılı. Bağlantılı evet. E, ayrıca da hani bu küresel iklim değişikliğini düzeltmek için ...demir serpelim diye... ...teknofix çalışmaları var ya... ...teknolojik çözüm... ...teknoloji çözer abi her şeyi mantığı... ...o konuda da bir araştırma yapılmış... gene BBC'ye bakıyoruz ve... E, yani ...algları işte... ...alg denen... ...deniz bitkileri ...yosun gibi şeyleri absorbe edecek işte... ...böyle karbondioksit... ...absorbe edecek hale getirelim diye... O bütün deniz hayatını zehirleyebilir diye bir araştırma da çıkmış. Ormanlarında yok oluşu ve kuraklığın ürküten sonuçları Avustralya'da sıcaklık. Bununla başladık. bunun herhangi biri Türkiye'de gazetelerde görmüyoruz ve televizyon haberlerinde. Arkasından bu Erdoğan'ın 100 bin Ermeni göçmeni sınır dışı edebileceğine dair Mahallenin çocuklarının topunu eline almış kesin mi diyen ya da gece kondu üzerine çocuğunu almış yakayım mı diyen durumu 3 aşağı beş bu, yukarı. Bu da pek rastlanmıyor Canan ve, Arıtman. Şey, Arıtman ve diğerleriyle ilgili. Onu da geçtik. Bu, bu iki, üçüncü konu olarak da silahlanmada Türkiye'nin hamle edip ilk ona girmiş olması ve gittikçe en çok silahı da İsrail ve Almanya'dan almakta olduğu dünyanın en büyük silah üçüncü büyük silah ihracatçısı Almanya'nın da en büyük alıcısının %14'lük bir oranla Türkiye olması da ayrı bir hikaye bunu da pek rastlamadığımızı söyleyelim gelelim diğer önemli habere hazır İsrail'in de lafını etmişken Doğu Kudüs'te Filistinlerle İsrail polisi arasında bir çatışma haberi var. Ve üçüncü intifada mı geliyor şeklinde haberler var. Biraz da onun üzerinde duralım. Dünyanın en önemli gerilim konularından biri çünkü. Üçüncü intifada mı geliyor başlıkları bugün hemen hemen Türkiye'deki çoğu gazetenin de zaten birinci sayfasında Hı geliyor ya, geliyor mutlulukla karşılanmış. Mi? Yani mutluluk dediğim böyle belli ki taraf. Bütün gazeteler bu işin içinde birinci sayfadan intifadada başlık atan. Ee, ve hani bir derbi maçının tekrardan başlıyor olmasının heyecanı gibi çocukça da bir güzellik hissediliyor haberlerde. Ki bu çok e, bence ayıp. Tek kelimeyle bunu söylemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, birincisi savaşın bir çözümü olmadığını söyledikten sonra e, oh savaş çıkıyor demek çok akıllıca değil. Ve ikincisi iki intifada da Filistinlerin... Neleri kaybedip neri kazandıklarını üst üste koyduğumuz zaman ortaya çıkan şey ve üstüne üstlük İsrail'in kaç senedir çok ağır bir ezici politika izliyor olduğunu ve Filistin'i gerçekten yardığını gördükten ve düşündükten sonra... ...oh ne güzel intifada çıkıyor yeni Filistinler ölecek dışında çok sevinecek bir şey kalmıyor. Tabii efendim onlar da ölecekler savaş bu kıyım olmadan olmaz falan gibi bir şeyler düşünüyorsanız o sizin makro politikanız deyip kenara bırakmak lazım. Umarım 3. intifada gelmiyor çünkü Filistin'de 3. bir intifadayı kaldıracak durum olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Evet yani şimdi mesela Juan Cole diye bir Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde yanılmıyorsam bir profesör kendi blogu var yıllardan beri. Oradan okuduğumuza göre Filistin ulusunun iyice dağıtılmasına yönelik de bir plandan bahsediyor mesela. Salon.com'da yazmış kendisi Juan Co. Aynı zamanda da şeyden bahsetmemiz lazım. Çok ağır e, yani bir tek aslında bunu e, etraflıca e, birçok bir gazetede var dediğin gibi. Yani Yeni Şafak'ta, postada filan da görüyorum ama esas e, radikal in, Yahudi yerleşimlerindeki ısrar ve kehaneti canlandıran sinagog inşası diyor. Bir de Doğu Kudüs'te. Doğu Kudüs'te hemen Mescid-i Aksa'nın yanındaki sinagoglardan birinin açılmasına onay verdi İsrail hükümeti. Ve aslında olayı tetikleyen şeylerden biri bu. Yani Kudüs'ün evet. iç edilmesinin hızla ha. devam ettiği bir süreç yaşanıyor. Yani Yahudi yerleşimi seferberliğinin üstüne bir de haram-ı şerifi yıkma niyetlerini tetikleyebilecek diyor. Bir kehanetle ba bağlantılı sinagogu açması Filistinleri öfkelendirdi ve ortalık savaş alanına döndü diyor. Tabii İsrail polisi atlı ve köpekli askerler eylemcilere saldırıp ortalığı hakikaten darmadağın ediyorlar. Darma duman ya da en az 50 kişi yaralı, altı dası İsrail polisi yaralandı deniyor. 42 Filistinli tutuklanmış ve Batı Şeria'ya ya da sıçramış Ramallah ve El Halil ya da Hebron kentlerine. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün üçüncü intifada çıkabileceği uyarısının ardından Hamas yönetimi de gazap günü ilan edip intifada çağrısı yapmış. Ortada fevkalade ağır bir durum var. Fakat durumun ağırlığı aslında şuradan geliyor. Yani herkesin tamamen bildiği üzerinde hem fikir olduğu uluslararası bir konsensus ezici bir konsensus var yani uluslararası alem 35 yıldan beri bu sorunun nasıl çözeceğini Filistin-İsrail sorununun nasıl, ya da İsrail-Filistin sorununun en azından kısa vadede iki devletli bir çözüm uluslararası sınırlarda yani herkesin yani Amerikan pozisyonu da 1900 70'lerin başına kadar oyken değişti hı hı. diyor. Chomsky bu konuda en bu konuyu en yakından izleyenlerden biri uzun yıllardan beri Amy Goodman'a Demokrasi Now Radyosu'na bir mülakat vermişti. Orada diyor ki yani iki devlet çözümü uluslararası sınırlarla herkesin üzerinde anlaştığı bir çözüm. Ta 35 seneden beri böyleydi zaten diyor. Mesela küçük ve karşılıklı bazı modifikasyonlarla, değiştirmelerle bu Amerikan terimi zaten yapılmalıdır diyordu. Ama ondan sonra e, Güvenlik Konseyi kararını da okuması yazması olan herkes okuyabilir diyor. E, çok zor da kaleme alınmış bir metin değildir. Kelimeler anlaşılır diyor. Yani 1976'da iki devletli bir çözüm istiyor. Ama nedense veto etti Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkını kullandı diyor. Ondan sonra da işte günümüze kadar gelen hikayeleri anlatmayayım. Ama yani e, Arap Devletleri'nin tamamı bundan yana ayrıca İran e, İslam Devletleri Örgütü Hamas'ta dahil Herkes bu, bu çözümden yana tam bir mutabakat var uluslararası. iki tane karşı çıkan var. Biri Amerika, biri de İsrail diyor. Peki e, bu sorun, şimdi yerleşimlerin yeni yerleşimlerden çıktı sorun diyorsunuz diyor. Böyle görülüyor dünyada. Hı hı. Ne alakası var diyor. Bir kere hiçbir anlamı yok bunun. Sorun yeni yerleşimlerin açılması, yerleşimlerin genişletilmesi değil ki diyor. Mevcudiyeti sorun zaten. Yapamazsın. Yani işgal altındaki bir yere hiçbir şekilde yapamazsın diyor. Dahası bu kelimeler de anlamsızdı diyor. Ve babama da bu şun kelimelerini aynen tekrarlıyordu. Yol haritası vardı. Hatırlıyor musun bu şun bir zamanlar yol haritası evet, ben çobanım evet, evet. filan dediği işte. Yani Sözüm ona üzerinde anlaşma bir senaryo ilerlemek için. Evet bu da anlamsızdı ama büyük vizyonu işte Bush'un ve şeyinde vizyonu buydu. Fakat sonuç şu yani diyor ki Obama Arap barış girişimi de var diyor. Şimdi Arapların da artık kendi barış önerilerine sadık kalmalarının zamanıdır demişti Obama diyor. Yani öncelikle İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeleri. Şimdi bildiğiniz gibi Obama gayet iyi okumuş, zeki bir insan. Herhalde sözlerini de anlam iyi bir şekilde seçiyordur diyor. E gayet iyi de bildiği gibi Arap barış önerisi bu değildi diyor. Arap barış önerisi dediği şey. O uzun zamandan beri, deminden beri de sözünü ettiğim... ...uluslararası mutabakatı... E, ...yeniden ortaya koyuyordu Araplar ve... ...iki devletli bir çözüm. Arap devletleri de... ...hatta İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin ötesine de geçeceklerdi. Ama işte gördüğünüz gibi... ...tamamen bambaşka bir... şey yol açmış durumda. Yani tamamen herkes... Birileri bizi işletiyor. Büyük işletme teorisine uygun şekilde Ceryani diyor. Yani 1948'e kadar Filistinliler kendi evlerinde oturuyorlardı. Kendi topraklarında. Sonra birden çıktılar, gittiler. Bir korkunç bir Avrupa'daki holokost diye de bilinen yeryüzünde yaşanmış en korkunç jenositten kaçanlar sonra Yeni bir devlet kurdular ve onlara yol açtı Filistinler'de, yer açtılar. Açmak zorunda kaldılar ve topraklarının yüzde yirmisini de onlara bırakıldı. Orada oturuyorlar. Ve mesela şeyde Johan de Independent bir yazı yazmıştı. Şimdi artık Filistinler kendi bağımsızlıklarını da ilan etmeliler dediği yazıda. Diyor ki mücadele de etmediler bu olup bitenler karşısında Filistinler. Ağladılar ve bir zamanla, bir zaman sonra dönmeyi hayal ettiler. Sonra 1967 savaşından sonra o kendilerine bırakılan yüzde 20'lik eski topraklarındaki yüzde 20'lik alanda tanklarla ve askerlerle işgale altında kaldı. Geri kalan günlerde de kalan topraklar zaman zaman işte bölük pörçük kendi ellerinden alınıp bu köktenci şeylere yerleşimcilere veriliyor. Onlar da bize bunlar Tanrının yadigarı diyorlar diyor. İşte ondan sonra Filistinlerde da İs İsrail'in çeşitli başbakanları şöyle e, tabirler kullandılar. Mesela Golda Meir, Filistinli diye bir şey yoktur dedi. Menahem Begin, ondan sonraki başbakanlardan iki ayak üstünde yürüyen hayvanlardır diye tarif etmiş. İtsak Şamir de onların çekirgeler gibi ezilmesi gerektiğini söylemiş. Duvarlara çarpılarak, kayalara çarpılarak kafalarını. Aynen böyle söylüyor bir başbakan da. İşte barışçı direnişe kalktılar. Oturma grevleri yaptılar ve sivil itaatsizlik. İtsak Rabin de İsrail, kemiklerini kırarız onların diye İsrail ordusunu soktu diyor. Ve on yıllarca bu şekilde muamele gördükten sonra da şiddete başvurdular ve kabul edilemeyecek bir şekilde İsrail'le sivillere hedef alan terör işleri de yaptılar diyor. Ve dolayısıyla Batı hükümetlerinin de aktif desteğiyle bugün Filistinliler sürekli bir askeri kışla hayatı yaşatılıyor onlara. ikiye bölünmüş durumdalar. Gazze şeridi her taraftan bloke edilmiş. Bir buçuk milyonluk nüfusu tıkış tıkış küçücük bir yerde dünyanın en yoğun nüfusu halinde oturuyorlar. Üç yıldan beri hayatın en temel maddelerini almalarına yavaş yavaş boğuluyorlar. Almalarına izin verilmiyor. Hatta bir de espri yapmış İsrail yetkililerinden biri onları zorunlu bir diyete tabi tutuyoruz fena mı diye yani söylemiş. Gelen şeyler mesela çocukların okul kitaplarının girmesine de izin verilmiyor. Makarna, hamur işlerine de izin verilmiyor. Ve işte Birleşmiş Milletler de diyor ki %70'i Gazze'lilerin günde 1 doların altında yaşamak zorundalar. Lağım pislik içinde bırak yaşamak zorundalar. Ve %60'ının da Gündelik temiz suya erişimi de yok. Zaten hastalıkta kol gizliyor ve suları da çalınıyor deniyor. ve Ben ne zaman oraya gitsem ki çok ödül aldı buradaki yaptığı araştırmalardan da Johan Hari Independent'ten. Daha kötü olduğunu düşünemiyorum diyor. Daha kötü nasıl olabilir diyorum diyor Hari her gittiğimde. Ama öyle diyor. İşte bir zamanla araba vardı şimdi şeyler var diyor. Eşekler kullanılıyor ve işte bütün eğlence merkezleri filan yapılıyor. Luna parklar filan yapılıyor. Bölüp duruyorlar. 4.600 Filistinli sadece 2008 yılında ruhsatları ellerinden alınmış ve şehirden kovulmuştu. O Kudüs'ten kovulmuşlar. Bir önceki yıla yani 2007'ye göre de 20 kat artmış. Sonuç olarak... Bence diyor kesin olarak Filistinler bu durumda Yahudilerin yıllarca isteği peşinde koşup çok uzun yıllar içinde koşup elde ettikleri şeyi yani güvenli kendilerine ait bir yurt hakkına sahip olmalılar diyor. Bağımsızlık ilan etmeliler. Ondan sonrası bize kalıyor diyor. Biz seyreden. Milyarlarca insana kendi hükümetlerimizi bunu gerçekleşsin diye baskı yapmamız, öyle karanlıkta nara patlatacağımıza böyle demiş Yohan Hari 12 Mart tarihli 5 gün önce çıkan Independent yazısında. Evet bir ara verelim, devam edeceğiz. Bugün Ayşe Buğra yok, bizimle birlikte olacaksınız gene. açık gazete. Rabbit, Beyaz Tavşan, Jefferson Airplane grubundan dinlediğimiz ve Alice Harikalar Diyarı'nda e, kitabına, yapıtına da göndermeler taşıyan çok ünlü bir şarkı. Jefferson Airplane'in kurucusu, kurucu elemanı, rock müzisyeni Paul Kantner bugün doğmuştu 17 Mart 1941'de psychedelic rock alanında da çalışmalar yapıyor. O gruptan dinlediğimiz White Rabbit'le devam etti programımız. Biraz önce söylediğimiz gibi bugün köşemiz yok. Ayşe Buğra yurt dışında olduğu için yapamıyoruz programı. Biz de devam ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com'da Açık Gazete. Evet. Bu arada Irak'ta Lavinin partisinde öne geçmiş olduğunu söyleyelim. Öyle Önemli mi? bir değişiklik yani, var kalmıştık. evet. %80'i tamamlanmış oy sayımının ve Başbakan Nuri El Maliki'nin başkanlığındaki Şii koalisyonundan 9 bin oy ilerdeymiş. Bu konuda bir etraflı bir yazı okumuştum. One kaldda galiba, galiba gene Informed Comment diye bir şey var. Ve haklıymış demek ki. Çünkü hiç belli olmaz diyordu bu işler. Ve özellikle de Nuri El Mal Maliki'nin çok önemli problemleri olduğunu da söylüyordu. Demek ki öyleymiş. Kandahara'da ek polis gönderiliyormuş. En az bin polis. Çünkü çok kişi ölüyor orada da. Sürekli ölüyorlar. geçiyorum yorumunda Pakistan'da da milletan mevzilerine insansız uçaklardan füze saldırıları yapılmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu biliyorsun aslında ama tam olarak e, net çerçevesini çizemiyorsun. İşin kötüsü de o. Evet, yani, militer şey. diyorlar. Şeyde bir e, aslında e, kafes eylem planına ilişkin iddianame de hazırlanmış. Ve bir numaralı sanık eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Feyyaz Öğütçü. iki numara ise Güney Deniz Saha Komutanı Kadir Sadıç. Yani Deniz saha komutanlarının bir ve iki numaralı sanık oldukları tuhaf bir kafes eylem planı iddianamesi hazırlandı. İddianamenin kabul edilip edilmeyeceği de yarın değil öbür gün açıklanacak Cuma günü. Ayrıca toplamda 33 tane de silahlı terör örgütü üyeliğinden bu dava kapsamında 33 tane de sanık var. Evet, bir de Poyrazköy'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti. Onunla ilişkin davada da dava ile birleştirilmesi talebi ise daha sonra değerlendirilecekmiş. Ee, gene aynı minvalde Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın irticayla mücadele planı diye adlandırılan ıslak belge tartışması Deniz Kurmay Albay Dursun çiçeğin altında ıslak imzasının olduğu bu belgede jandarmanın yapmak istediği parmak izi taraması talebi sivil savcılar tarafından tahribat olabilir gerekçesiyle reddedilmiş izin verilmemiş böyle de bir şey var belgenin altındaki ıslak imzanın Albay Dursun çiçeğe ait olduğu çeşitli bilimsel kurullardan jandarmanınki de dahil olmak üzere belirlenmişti ama hala Tartışma devam ediyor anladığım kadarıyla. Bir de e, adli tıp emniyet ve jandarma kriminal raporlarına rağmen ıslak imzalı belgeye parmak izi incelemesi isteyen Genelkurmay Başkanı'nın e, bu talebi hukukçuların bazı, bazılarının itirazına yol açmış. Bu yaklaşım binlerce davayı çökertir diyorlar hukukçular. Zaman Gazetesi'nin haberi bu da. Adli tıbbın yılda 100 bine yakın rapor hazırladığını hatırlatmışlar. Ticaret hukuku da çok zor durumda kalır demişler. Yani profesör Doktor Şebnem Fincancı'nın da adli tıp uzmanı. eldenere dolaşan belgede parmak izi mi aranır? Kurumlara güvenilmemesi kötü niyet göstergesi demiş. Sezgin Tanrıkulu da eski Diyarbakır Barosu Başkanı. Adli tıbbın daha önce verdiği raporlarla mahkum olanlar ve karar oluşma süreçleri ne olacak diye sormuş. <Gülüyor> Profesör Ankara Üniversitesi'nde Adli Tıp Anadolu Bilim Dalı Başkanı Profesör Hamit Hancı da Fazla temas zaten Evraktaki izleri yok eder İyi muhafaza edilmiş olması lazım Demiş Ki zaten e, benim anlayamadığım şu Konuştuğumuz şey şu değil mi e, Türkiye'deki bütün adli tıp kurumları Yani TÜBİTAK adli tıp Ve e, askeri jandarma adli, Jandarma adli tıbbı eee jandarma kriminal kriminal diye. dairesi pardon evet, atmaya gelmedi. Ee, üçü de imzanın Dursun Çiçeğe ait olduğunu söylediler. Bunun üzerine genel kurmak belgede Dursun Çiçeğin bakalım parmak izi de var mı diye evet. sordu. Evet da ee, son açıklamalarında Fikret Bilaya yaptığı açıklamalarda da bunun arkasında durduğunu söylemiştir zaten. Ee, bunun da çok büyük kaos da yaratabileceğinden korkuluyor işte hem hukukçular hem de başkaları da söylemişler. Bir de başbuğun açıklamaları zaten mesela bazı gazetecilerin de bu itirazlarına yol açıyor. Derya Sazak Milliyet'ten 12 Eylül'den sonra Genelkurmay Başkanlarının bu denli sık konuştukları bir dönem hatırlamıyoruz demiş. 28 Şubat tarih bir yandan. O zaman bile gerçi konuşmuyorlardı, evet. gazeteler konuşuyordu. Eylem evet. Onlar proxy oluyordu evet. şimdi. Temsiliyet yoluyla değil doğrudan, doğrudan doğruya Karşılığında Demokratik ülkelerde ordu bu kadar önüne Bu denli öne çıkmaz Yargılamanın devam ettiği Göz önüne alındığında diyor Ordunun kurumsal saygınlığıyla kişileri temize çıkarma arasındaki hassas denge iyi korunmalı diyor Derya Sazak Milliyet'ten Yasemin Çongar da Taraf gazetesinden Baş bu yargıya müdahale ediyor Savcının karşısına dikiliyor Sanığın avukatlığını üstleniyor Gerçeğin ve saldıray Berk'in arkasındayız diyor 3. Ordu komutanının. Demek ki baş hakim baş bu gerçeği saptamıştır. Sanığı dinlemiş kararını vermiştir. Hakim fuzulidir demiş. Böyle de itirazlar var yani. Bu böylece devam edecek olan süreç. Baykal dün iki açıklama yaptı. E, TSK'nın işte darbe yapmasının karşısındaki güvence CHP'dir. Dedi ardından... E, Hükümetin yapmasını, e, TSK yı yıpratmasının karşısına güvence. CHP sürekli olarak bir sigorta şirketi olarak çalışıyor. E, siyasi parti de olacak önümüzdeki yıllarda. Doğru evet, Genel Başbuğ'un da anayasayı açıkça çiğnediğini de bugün Taraf Gazetesi'de yazmış Madde 138, Hakime Telkin'de bulunulamaz. Yani o Ergenekon soruşturmasının Erzincan'daki soruşturmasının bir numaralı sanığı saldırı belki için <gülüyor> olayla bir ilgisi yok arkasındayız demesinin anayasa 138'e e, e, aykırı olduğunu söylüyor. Kimse mahkemelere talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Ve bir de Türk Ceza Kanunu <gülüyor> pardon, affedersiniz. 288. maddesinde Türk Ceza Kanunu'da adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu var. 288. maddede düzenlenmiş. Bir soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanmadan savcı ve hakimleri etkilemek amacıyla konuşan kişi 3 yıla kadar hapiste cezalandırılır diyor. Böyle bir durum var orada da. Ee... Yani diyecek çok fazla bir şey yok. İşte yaklaşık kaç yıldır devam ediyor bu süreç hatırlamamaya da başladım ama e, uzun bir süredir devam eden silsilenin bir parçası diyebiliriz sanırım. E, bir yandan elimizde birkaç tane daha haber de kaldı. Onları da e, arda arda belki e, sıralamak ve hafiften belki de yorumlayabildiğimiz kadar yorumlamak gerekiyor. Şu Aytaç durak hikayesini yorumlayabiliyor Aa, musun? Yok orada yorumlayacak bir şey yok galiba. Evet. Yani Aytaş Durak Adana Belediye Başkanı her dönemin adamı e, gayet gayet hakikaten her dönemin adamı diyeceğimiz adamlardan biri. E, Dönem ne olursa olsun Aytaş Durak Belediye Başkanı. Fark etmiyor onun için çok fazla. Ancak işte son dönemde bir yolsuzluk iddiaları falan atıldı. İşte evet, o belediğimi... da yardımcısı tarafından. tamam böyle hani zaten durumun ne olduğuna dair hiç fikrim yok. Ne dava dosyasını gördüm ne bir şey ama... ...hani e, yansıyan şeyin üzerinden... Bir e, hükme varmazsın ümit Yok ederim. hükme varmak değil ama yansıyan şeyin üzerinden... ...mevzunun gayet çetrefilli ve hüküm vermenin... ...kolay olmayacak bir mevzu olduğu... ...belliymiş gibi geliyor bana çünkü... Evet, belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuncel ile... Arasında, ...durak arasında bir rüşvet ve rant tartışması var... Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup kendisi. Daha önce de AKP'dendi. AKP sonra aday göstermedi Dura'a. Durak bunun üzerine MHP'den aday oldu. Ya Hangi partiye gitse al giriyor. Çünkü adam seçiliyor. Gibi böyle bir düz bir şey var. Şimdi gazetelerde diyor ki... ...Devlet Bahçeli son noktayı koydu. Artık Durak istifa etmeli diyor. Ama bu anlamadığım ve anlamlandırmakta güçlük çektiğim konu şu. Şimdi Devlet Bahçeli tam yolsuzlukla bulaştı kaygısıyla herhalde bizimle ilgisi yoktur diyor. Evet. Çık diyor. istifa. et. Seninle ilgili böyle iddiaları olduğuna göre partiden ya istifa et ya da disiplin kurulu zaten seninle ilgili karar Peki alacak. yeter diyor. mi disiplin kurulu? Ayrıca yolsuzluk soruşturması açması gerekmez mi? E, savcıların e, ve hakimlerin de. Orası da biraz çetrefilli konular ama hani MHP anladığım kadarıyla öncelikle bu durumun partisiyle ilgisi olmadığını göstermek ve ikincisi de MHP yönetiminin yolsuzluklara karşı ne kadar hassas ne kadar, ne kadar e, olduğunu göstermek istiyor. Ben öyle anladım. Yani bu birazcık galiba anladığım. E, ben yine seçimlere bağlayacağım. <gülüyor> evet, vallahi ben hiçbirine itiraz etmiyorum. Bu seçim meselesi önemli. Yani bizim için olduğundan daha çok herhalde. Mesela MHP yönetim için önemlidir. Böyle bir fırsat çok kolay yakalanmaz aslında. Evet, bir e, belediye başkanınızı kurban ediyorsunuz ama karşılığında gayet ahlak falan filan böyle bir paket bir şey alıyorsunuz oradan. Alan memnun, veren memnun, satan e, memnun. Diyorsun. Durak memnun olmayabilir büyük ihtimalle ama e, neyse orası da zaten kendi düşen ağlamaz diyebileceğimiz bir durum. Bir gazete enişafakta son durak diye bir manşet atmış Ke, kelime oyunu. Ya benim en çok hoşuma giden dün bütün televizyonlarda durağı görmek mümkündü. Durak bence yaşından beklenmeyecek bir performans göstererek evet. e, Yani televizyondan televizyona nasıl coğrafya olarak becerdiğini de bilmiyorum. Canlı yayından canlı yayına koştu. Bu tecrübe ister. Ama yani televizyonlardan biri yeni Bosna'da birisi Taksim'deyse arada da 15 dakika varsa helikopterle mi gidiyor ne yapıyor diye düşündüm Olabilir ben. parası var. Parası olduğundan <gülüyor> şüphe yok. En çok o kısmı zaten benim çenemi yordu dün. Burada yoramayacağım o şekilde e, kamu yayını yaptığımıza göre ya da kamuya konuştuğumuza göre ama e, 2 milyar doları olmakla itham ediliyor. Ki bu bir, <gülüyor> yani... bir değil kapitalist bir toplum olduğumuza göre adam çalışmış kazanmış diyebiliriz. E, o da diyor ki yok canım ne iki milyar doları olur mu katiyen öyle param yok benim 40 milyon dolarım var diyor. Sadece? Sadece. İşte öyle bir hikaye bizim de çeneler yoruluyor vay. Karımdan kaldı diyor. Karısının kocasından e, pardon karısının babasından e, kalmış. Kayınpederinden. Buyur. Bayağı da malı varmış. Anlattı durdu. Şuradaki migroslar benim Adana'da. Adana'daki bilmem nereler benim. Bir de şuradaki o şeyler var ya oralar benim falan böyle dedim. E, i̇yiymiş yani. Fena değil. ya yani Bence belediye başkanlığı sadece... Peki her şeyi anladın da Volkan'da niye küçük bir aytaş durak köşesi yaptınız şeye? <gülüyor> hani bir tarla da bize düşse, Koy, iki pamuk da, da biz eksek. Yani ümit dünyası abi. Biz de deniyoruz <gülüyor> şansımızı. Kırkta biri bize düşse bize uyuyor. Biz ona karar verdik. Ee, duyurulur. <gülüyor> Peki şimdi iki de tuhaf haberimiz daha var. Biri eğitim dünyasına ait biri de insanlar ve hayvanlar dünyasına ait. Bir tanesi Konya'dan. Konya'da bir ilk, ilkokul öğretmeninin verdiği ceza üzerine artık öğretmenler biliyorsunuz hesapta öğrencileri dövmüyorlar. Dövüyorlar mı bilmiyorum yani ilkokuldan mezun olan çok olduğu için. Bizim Eskiden dövüyorlar mıydı? Ya ...ben küçükken dövüyorlardı... Allah Allah. Ya ...ben de şaşırdım sonra... ...acaba öyle miydi ben mi hayal ettim diye... ...ama e, artık dövmüyorlar... ...diye bir söylem var... ...en azından... E, ...dövmediği için... daha bir yani fikir bulmuş... ...bence bunu hakikaten e, milli eğitimin ağır... ...cezalandırması üstüne üstlük... E, ...bir daha bir daha bakılması gerekiyor bu durumlara... E, ...ders kitabını unutan öğrenciye... E, ...sınıfın tamamının... ...tokat atması cezasını vermiş... Böylece kendi dönmüyor, böylece de çok demokratik ve tabandan olmuş oluyor sanırım. Bu biraz böyle hani halk mahkemesi falan diye yapılan işlere benziyor. Ee, hep birlikte cezalandırıyoruz. Evet, çok güzel bir şey. Değil Mi? Bu hiç düşünülmemiş bir şeydi. Dahi yani. Hakikaten. 1933 Almanya'dan filan eğitim görmüş bir, bir kitap mı geldi acaba düştü buralara? Olabilir. Huriye eğitim. Alpar öğretmenin adı bu arada. İsmini de e, vermek lazım herhalde. Toplu cezalandırma deniyor bu, buna. 28 öğrenci e, öğrencinin adını da vermemek lazım diye evet. düşünüyorum. O yüzden vermeyelim. 28 öğrenci e, çocuğu tokatlıyor bunun Aman sonucunda. Ama çok ağır ya. Değil mi? Kitabını unutmuş. Evet. evde unutmuş. Türkçe ders kitabını evde unutmuş. Çünkü. Ailesi yanağında şiş ve morluk olan çocuğu sağlık ocağına götürüyor ve burada darp raporu alınıyor çocukla ilgili. Ee, ve oradan da jandarma karakoluna gidip Huriye Alpar'dan şikayetçi oluyorlar. Şimdi Milli Eğitim Soruşturma başlatmış. Ee, Alpar'ın da okuldaki görevine son verilmiş. En azından hani e, bu kısmı iyi kısmı diyebiliriz. Evet. Böyle ama işte, hani Halit Ruhiye'nin ne olduğuna dair e, bunu da bir kenara belki not etmek lazım. Çünkü şunu söylemek de mümkün. Efendim bunlar böyle tekil vakalardır diyebiliriz ama böyle diye ferrit, diye. Münferit Değil mi? Bunun kelimesi Azim var. <gülüyor> Özür dilerim efendim ben böyle birden daha güncel bir Türkçe'ye döndüm ama... ...münferit bir vakadır e, diye düşünürsek iyi olmaz. Çünkü münferit mi değil mi buna süreç karar verir. Cemil Çeyli, ya, çok o çocukların e, üzerinde bırakıcı ruhi hasarda ayrıca tartışılması gerekir. Yani her gün beraber oldukları, kim, oynadıkları, kimi zaman kavga ettikleri... Otorite tarafından e, sıraya dizilip bir arkadaşlarını tokatlamak evet, zorunda o kalmaları. O arkadaşlarını şimdi... Tokatlıyorlar emir gereği. Olacak işte yani. Neyse bunu da geçelim. Ee, bir diğer e, gerçekten sıkıntılı haberde e, İzmir'de bir kişinin e, bir köpeğe tecavüz etmesi. Masum isimli kangal cinsi hamile bir köpekten bahsediyoruz. E, Köpeğin ismi de Masum. Evet. Belki sonradan da kovmuş olabilir bu isim tabii. İsmini söyleyemediği için diye düşündüm. Evet, Ama olabilir de, olmaya da evet, olabilir. Evet bilmiyoruz. Ee, söz konusu kişi yakalanmış. Ee, köpek hamile olduğu için... ...yavrularını düşürmüş, köpeğin rahmi alınmış... ...vesaire. Bir böyle bir boyutu var. Köpek ciddi anlamda şokta bu arada. Ee, bir Öyle bir var. İkinci boyutuysa... ...kişi yakalanıyor. Allah'ın üstü güzellikte de bir fotoğrafı var. Tamamen küsmüş olduğu... ...apaçık görülüyor. Her şeye. Ee, yakalanan kişi ise... ...karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest. Ee, yani... ...nasıl falan filan diye düşünebilirsiniz... ...nasılını anlatmak gerektiğini düşünüyorum... ...çünkü Türkiye'de bir hayvan hakları yasası çıktı... ...hatırlarsınız... ...bu yasa... E, ...hapis denilen şeyi asla ve kata... ...mal olduğu için hayvanlar... E, ...öngören bir yasa değil... ...para cezaları oluyor ...emtia görün evet. ...meta olarak bakıldığı için evet... evet. E, ...ve işte böyle... ...yani şu anda dışarıda... ...aramızda İzmir'de elini kolunu sallayarak... ...gezmeye devam ediyor... Bir köpeğe günlerce tecavüz eden bir adamdan bahsediyoruz. Ee, ve bu normal hukuken. Şu anda ortada bir sıkıntı yok. Yani tam da hukukun sıkıntısı noktası. Buraya bir minik anekdot da eklemek istiyorum hakikaten. Pazar günü başıma geldiği için. Ee, pazar günü bir kedi buldum ben de ve ölmek üzereydi. Ağır yaralıydı. Bu aa, hayvan hastaneleri ve artık hayvan ambulansları var belediyenin hizmeti olarak diye hatırlayıp e, belediyeyle yaptığım bir buçuk saatlik uzun görüşmeler oldu. Önce sadece trafik kazalarına baktıklarını öğrendim. Bunun üzerine başka bir arkadaşım arayıp Trafik kazası olarak bildirdi. O zaman da pazar günü bakmadıklarını öğrendik. Derken kapı kapı gezdik. En nihayetinde veterinere Bu, gitmek bugün, zorunda kaldık. Bugün cumartesi deseydiniz. Yemez gibi geldi. Onu da konuştuk hakikaten. Acaba inanır mı diye. Nasıl iş yapmayacağını iyi bilen insanlar koyduklar oraya. Belli iş yapmakla ilgili değildiler. Bütün bunların hepsi hani bir araya geldiğinde hakikaten derle ilgili de bir şeyi üç aşağı beş yukarı ortaya koyuyor gibi. Evet. Tatlı durumlar. Ama biz e, en Ge azından ahlakımız yerinde. Gerekirse düzeltiriz hepsini. Bu da münferit bir vakadır herhalde. Ve gerekirse yüz bin göçmeni buradan atarak memleketine göndererek meseleyi hallederiz. Biz Masum'u çok güzel de bir fotoğrafı var hakikaten. Onu da hatırlamak için ona destek vermek için buradan moral olarak Iggy Pop'un çok Machine for Loving diye bir şarkısı var. Köpekler sevmek için yaratılmış bir makinedir diyor ve kendi köpeğinin nasıl ona bakıp ondan sonra da son nefesini verdiğini anlatıyor. Onun üzerine köpek üzerine köp düşüncelerini dile getiriyor. Yani bir insan ne kadar çirkin, ne kadar kötü. ...vahşi olursa olsun... ...köpeği onu sever... ...öyle programlanmıştır diyor... ...böyle gelişti ne yapalım diyor... ...şimdi o... ...şarkıya kulak verelim... ...ondan sonra da... ...bir konuğumuz olacak... ...bu şarkıdan sonra vereceğimiz... ...arayı mütakip... ...Fırat Söyle ile... ...avukat Fırat Söyle ile... ...Aliye Kavaf'ın son... Eşcinsellik üzerine e, harika açıklamaları ve bu açıklamaların tekabül hı. ettiği iz düşümlü dünyayı birazcık konuşacağız. Dün çünkü bir suç duyurusunda bulundu. Fırat evet. söyledi bu konuda. Lambda İstanbul, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel Kadın ve Erkekler Arası Dayanışma Derneği. Lambda İstanbul, e, Kavaf'ı mahkemeye verdi ve özür bekliyorlar. Onu konuşacağız ama önce iyi Hop.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 introduce him to a human being giving him the mission to love and however ugly perverse deform Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası ve onun Açık Gazetesi. Biraz önce de anonsta da belirtmeye çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Frat Söyle ile beraberiz. Avukat hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Evet konumuz da bu Lambda İstanbul'un Kavaf'ı mahkemeye vermiş olması. Kavaf'ta kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Ali Kavaf'tan bahsediyoruz. Niye mahkemeye verdiniz? Ne oluyor? Şimdi onun bilgisini biz açık gazete dinleyicileri evet, biliyorlardır zaten. ama. Daha önce yani açıklamanın hemen ardından yanılmıyorsam pazartesi günü yani ayın 8'iydi. bunun ilgili haberi siz vermiştiniz. Ben oradan zaten dinlemiştim ayrıntılı olarak. Devlet Bakanı ve kadından sorumlu bu milletvekilimiz ne diyelim? Biraz e, cahilce bir e, açıklamayla e, Türkom, Türkiye'deki kamuoyunu yerinden oynattı ve en nihayetinde olmayan bir durumu kendi ön yargıları, değer yargıları, ahlaki yargıları üzerinden e, bir gerçeklik varmış gibi eşinselliğin hastalık, yolojik bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu e, hiçbir bilimsel değeri olmayan kendi öznel değerlerinin e, doğru olmadığını Halkı yanıltmaya çalıştığını ve bunun e, aynı zamanda da bir suç oluştuğunu e, üzerinden... ...dün Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç durusunda bulunduk. E, küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Basında Beşiktaş diye geçmiş. E, Beşiktaş'ta basın açıklaması yapıldı ama e, en aitinde derneğin bulunduğu e, ilçede Beyoğlu adliyesi olduğundan e, şikayeti oraya yaptık. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na evet. yaptınız. Peki şimdi tam... E, Konuşmayı dinleyicilerimiz de gayet iyi hatırlayacaklar ama bir kere daha neler söylemiş? Hürriyete verdi, ekine verdiği kısa bir evet, evet. puzzle portreler mi ne diye bir köşeye verdiği bir mülakattı bakanın. Demişti ki kendisi eşcinseller yok demiyoruz, tedavi edilmeliler. Ben eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi edilmesi gereken bir şey bence. Dolayısıyla eşcinsel evliliklere de olumlu bakmıyorum. Bakanlığımızda onlarla ilgili bir çalışma yok. Zaten bize iletilmiş bir talep de yok. Türkiye'de eşcinseller yok demiyoruz. Bu vaka var diyor. Sanırım evet. bunu bir de daha e, tırnak içi ileri bir açıklama olarak düşünüyordu olabilir. Hani eşcinsellerin varlığını kabul ettiğime göre herhalde iyi bir şey söylüyorum diye bir olabilir <gülüyor> mi? Yani işte hükümet üyelerinin böyle bir şey var. Yani kaş yapayım derken göz çıkarma gibi bir e, durumları söz konusu oluyor. Şimdi işin ilginç tarafı Hürriyet Gazetesi'ndeki bu yazı sadece bu esasında konu ne değil. 6 Mart 7 Mart pardon 8 Mart öncesi Dünya Kadınlar Günü öncesi bir röportaj yapıyor ama nedense bu başlık öne çıkarılıyor. Eşinseller e, hastalık. Esinselik hastalık tedavi edilmeli. Başla çıkarır ve bunun üzerinde sonrasında bir süre yani kadınlar orada bir anda ha şey lezbiyen kadınları da belki kastetmişti muhtemelen burada sonuçta ertesi gün veya trans kadınlar üzerinde konuşmuştu. Ertesi gün Dünya Kadınlar Günü idi zaten. Ee, şimdi biz e, bu söylem üzerinde işte Türk Ceza Kanunu 125. maddesini hakaret suçu işlediği iddiasıyla çünkü biyolojik bir e, bozukluk bir hastalıktır ve tedavise gereken bir şey gibi bir ifade kullandı. Bunun üzerinden e, ayrıca ne diyor Türk Ceza Zakânın 125. maddesi hakaret hakaret suçunu düzenliyor. düzenliyor. Evet. E, 100 e, pardon 214. maddesi ise e, suç işleme tarih. Ne nedir burada? Bu söylem üzerinden nefret suçlarının artması söz konusu olabilir. Yani gerek Örgütlenen gerekse örgütlenmeyen ile ilgili yakın bir tehlike zaten söz konusu. Ee, arada bir zaten siz de buradan duyuruyorsunuz. Basında da sık sıkça bu konular haber oluyor. Cinayetler. Cinayetler. Ee, bunun önünü bir anlamda açıyor. Çünkü e, böyle bir şeylerin olma ihtimali yüksek öldüren katiller ya zaten hastadır zaten eşcinseldir... zaten şöyle gibi savunmaları söz konusu oluyor. Ee, bir diğer işte evet, e, bir ayrım söz de, yani biz ve öteki diye ayırıp onları da e, ötekineştirilecek normal çok dışı e, olarak gösterip değil mi evet öyle bir ayrım gözetilmesi suç işlemeye tahrik suçun olur diyorsunuz yani. Tabii kesinlikle yani şöyle işte, buradaki herkes bunu bazı ...göz önünde alabiliyor. Yani işte gördük... E, ...randing olayında... Ha ...biri de çıktı bir şeyler söyledi... ...ondan sonra maalesef böyle bir vaka söz konusu oldu. Sadece bu değil bir sürü vaka aynı şekilde... E, ...Malatya'daki katliam aynı şekilde... Yani ...bir söylem geliştiriyor ve bu söylemin ardından... ...cinayetler söz konusu olabiliyor. Eşinseller ile ilgili... ...ve transseksüeller için de aynı durum söz konusu... Bu cinayete zaten var ama buradan sonra daha da artması söz konusu olabilir. Ve hatta yani cinayet olması bile daha farklı ayrımcılıkların meydana gelmesi söz konusu olabilir. Bu nedir? İşte Cem Keçi e, isminde bir pratisyen hekim çıkıyor kendini bir psikiyatır gibi düşünerek böyle bir etkisi yok böyle kesinlikle böyle bir etkisi ve çalışma... Olmaması gerekir iken CİSAT diye bir dernek kuruyor. cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Ankara'da ve terapi ile eşinselliği tedavi ettiğini iddia ediyor. Bir diğer kişi de İstanbul'da Nevzat Tarhan. Yani profesör doktor olan bu şahıs İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı'nı kuruyor. Ve bu vakıf üzerinden yine eşinselliğin bir hastalık olduğunu tedavi edilmesi gerektiği üzerinde böyle söylemlerde bulunuyorlar. Yani bunlar kendilerince bir rant. Zaten Cem Keçe bunun üzerinde işte materyal, kitaplar bir şeyler yapıyor ve bir ranta çevirmişler. Bunlar bu iki kişi aynı zamanda şeyi sürekli dinlendiriyorlar. İşte eşitsizliğin kapitalizmle bağlantılı olduğunu, Batı'dan gelme olduğunu söylüyorlar. Ama bunların bu terapi yöntemleri zaten ABD'nin ABD'deki Hristiyan lobilerin, sağ, muhafazakar lobilerin çalışmaları, bunlar oradan ithal edip burada satmayı çalışıyorlar en nihayetinde. Ve, e, hatta şunu da söyleyeyim, e, Nevzat Erhan İstanbul Tabipler Odası üyesi e, ve buraya üye olmasından dolayı bu Düşüncesinden eşcinseliğin hastalık olduğu tedavi edilmesi gerektiğini hatta Nevzat Erhan açıklamasında bu insani Değerler Ruh Sağlığı Vakfı adına basın açıklaması yapmıştı. Çok daha vahim ifadeler söz konusuydı. Bununla ilgili şikayette bulunduk. Yani dedik ki ey oda bu sizin üyeniz bu üyenizin bu şekilde söylemleri var biz bunu kabul etmiyoruz ve bu kişinin kendi tüzünüz gereğince disiplin cezasına hükmedilmesini talep ediyoruz eklediğinde bir dün e, şikayete bulunduk tabip odasını. E, sonucunu birlikte göreceğiz. Evet bu şey de çok e, ilgi çekici. E, bir Genel bir zihniyetin e, ürünleri olduğu anlaşılıyor. Yani bu bize mesela batı medeniyetinin işte tek dişi kalmış canavar diye ifade edilen batı medeniyetinin ifsad edici, bozucu etkileri. Peki doğuda e, o zaman eşcinselliğin pek Nevzat Tarhan zaten doğada olmadığını söylüyor. Yani Böyle bir evet galip. Gel, evet tabii, tabii ki tabii ki tamam. söyledi tam. İnsanda doğal olarak var olan bir yönelim değildir eşcinsellik. Sosyal öğrenme ve yanlış eğitimle gelişen bir durumdur. Biyolojik da doğaya uymayan bir sapmadır. Heteroseksüellik bir gendir. Ancak eşcinselliğin geni yoktur. Peki ben de tam bu haberleri konuşurken en az 473 ayrı hayvan cinsinde ...türünde eşcinselliğin olduğunu... ...işte penguenlerde de... Papağanlar da... ...ya da maymunlar arasında da... ...olduğunu gösteren bir yazıdan... ...bahsetmiştim. Nevzat Aran onları okumamış. Herhalde Sayın Bunları okumasa var. bile doktor olarak... ...en azından hani... E Neyin hastalık olup neyin hastalık olmayacağın dair kararları şahsen vermediğimizi o da ben, ben benden daha iyi biliyordur herhalde. bunlar şeyler işte evrim teorisine inananlar ve yaratılış teorisine inananlar şeklinde. <gülüyor> evet, çok acayip. Peki şimdi biz devam edersek yani 100 bir Türk Ceza Kanunu 125. Maddesinde bu rencide edici ve derneğin Tüzel kişiliğinden ileri gelen onur, şeref ve saygınlığına yönelik aşağılayıcı bir değer yargısı belirten. Hukuka aykırı ifadeler olduğunu söylüyorsunuz. Evet. 214. maddeye göre de suç işlemeye tahrik suçu. Bir de 122. madde ve 216. maddeden bahsediyorsunuz. Tabii ki bu söylemeler 122. maddenin biraz daha yani nedir aleyhe işlenmesi söz konusu bilecekti. Az önce söyledim ayrımcılık yani evet. eşinsel bireyleri. E, hizmet verilmemesi, sunulmamasını da da doğurabilir aynı zamanda bu söylem. Evet. E, 216 ise halkıkin halkıkin ve düşmanla tahrik etme suçunu işlemiştir bu söylemiyle. Zaten bunlar birbiriyle bağlantılı olan e, maddeler. Yani 214 ve 216. Ve dolayısıyla e, Devlet Bakanı Ali de az önce söylediğim gibi tamamen kendi ön yargıları ve değer yargıları üzerinden böyle bir ifade. Zaten başını diyor ki bence böyle. Yani bence bu şey olmaz ki. Bence dünya düzdür, yuvarlak değildir. Evet. Veyahut da bence dünya kendi etrafında değil, daha farklı bir şekilde tersine dönüyor. Diyemeyiz ki bu ortada bir bilimsel gerçeklik vardır. Yani öğretmenlik yapan bu şahsın bu şekilde çıkıp da yani en azından bir kitap karıştırabilir öncelikle. Veya da bunu söylerken daha da ihtiyatlı bir şekilde söylemesi gerekirdi bakanın. Yani devletin başında bulunan bu insanların az önce sizde Erdoğan ile ilgili 100 bin Ermeni var. Ben istersem kapı önüne koyarım gibi bir şey. Yani daha dikkatli olmaları gerekiyor. Evet yani bu sübjektif ya da bir inanca kişilerin fikri kanaatine kalmış bir şey değildir. Değildir. Bu ve yani çeşitli uluslararası Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere falan da akırı olduğunu düşünebiliriz herhalde bu tarzda yapılmış, ya, biz, ya devlet etkileri, yargı bu konuda bir şey sarf ederken e, hiç düşünmüyorlar Uluslararası Sözleşmeleri tarafı olduklarını ve o sözleşmelerin ne gibi yaptırımların olduğunu hiç düşünmüyorlar. Tamamen ya, biz buranın sultanıyız. Biz asarız, keseriz. Yani e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi, Sosyal Ekonomik Haklar Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi neymiş? Bunlar öyle düşünüyor. Çünkü işletilmiyor. İç hukukta Uluslararası Sözleşmelerin üzerinde çok yoğunlaşılmadığından kaynaklı. Aa, nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye aleyhinde Belki haftada birkaç defa karar veriyor ve bu kararlar hep aleyhte. Yani insanlar düşünürken dediğim cidden iki defa düşünmesi gerekiyor. Bir defa Kon, değil. Konuşmadan önce evet. Yani pek çok bu, yani uluslararası bu Türkiye'nin de taraf olduğu ve dolayısıyla bağlanmış olduğu uluslararası sözleşmelerin... ...hemen hemen ortak noktası bu hakları koruma altına alan sözleşmelerin... ...öncelikle ayrımcılığın her türlü ayrımcılığın önüne geçecek ve bunları güvence altına alınacak e, azınlık diyebileceğimiz kesimlerin demokrasinin en temel e, unsurlarından biri. Yani azınlığın korunma altında evet. alması şeklinde tarif ediliyor ve bütün bu uluslararası sözleşmelerde benim görebildiğim kadarıyla bu genel demokratik çerçeveyi korumak ve genişletmek üzere kurulu olduğu için e, şimdi bu ayrımcı ve yani bilime aykırı olduğu meselesini tamamen bir yana bırakalım. Hukuki ve Siyasi sonuçları açısından da sizin de dediğiniz gibi önemli şeyleri var. Buna. Evet şunu söyleyeyim size. sizinle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, İstanbul İdare evet. Mahkemeleri yakın bir zamanda bir karar vardı. Eşinsel bir devlet memurunun sadece ve sadece eşinsel olmasından dolayı devlet memurluğundan çıkarılma cizasını onayladı. Öyle mi? Ha, evet bunu yani kararında kişinin eşcinsel olması devlet memuru olma vakarına uygun değildir gibi, o kadar açık ve net. Ee, yani hangi mahkeme aldı bu kadar? İstanbul İdare Mahkemesi. Yani şu an e, müvekilin bilgileri açısından gizli kalması gerektiğinden dolayı ama İstanbul İdare Mahkemesi'nin bu yönde bir kararı var. Ha, sadece bu değil. Peki neye dayanarak böyle bir karar alınabiliyor? Çünkü bir yandan da yani herhalde... Işte devlet memuru, saatler... a, devlet memuru'nun e, ki e, eşcinsel olamaz. Yani vakarına uygun Anladım. değildir eşcinsellik. Sadece İstanbul değil, Çorum İdare Mahkemesi de. Aralık ayın sonunda bu şekilde yine bir karar verdi. Yine bir eşinsel öğretmenin görevden çıkarılmasıyla ilgili. Bu konularda peki daha önceden üst mahkemelere gidip oluşmuş bir iştahat ee, yakın vesaire Yakın bir zamanda Elazığ'da yine bir polis memuru e, bu konuyla ilgili dava açmış. E, Danıştay'a gitmiş ve Danıştay'dan e, red cevabı almış. Yani davanın e, red edilmesi ve yapılan bu işlemin doğru olduğuna yani eşinsel bir devlet memuru... ...çalışmaması ve en ağır ceza... ...devlet memurluğundan çıkarılma... ...yani artık hayatı boyunca ne kadar emek harcamışsa... ...hiçbir tazminatı almadan, şunu bunu almadan... ...çıkarılması ve tamamen... ...artık yeni bir... ...başlangıç yapması gerektiğini söylüyor. Yani bu kadar... Vahim bir devlet, yani kamusal tabii, görevde tabii, kesinlikle, kesinlikle artık hiçbir şekilde da, yer alamıyor. Devlet memurluğundan çıkarılma cezası... De, ...yani 657 sayılı kanun... ...en ağır cezalarına birisi budur. Yani burada tabii hastalığı... Ötesine de geçerek bunu bir suç gibi, bir hizmet kusuru gibi ele almak, yani, hukuk gibi deyim kullanacak. yasal mevzuat ve uluslararası mevzuat eşinsel olmayı hiçbir şekilde suç olarak veyahut da kötü bir şekilde hiçbir şekilde tanımlamıyor. Ya tanımlanmayan böyle bir durumun bir suç unsuruymuş gibi veyahut da kabul edilemeyecek gayri alaki bir durum olarak kabul edilmesi işte Aliye Kavaf'ın, Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın söylemi nin bir e, versiyonunu yargı kendisi söylüyor. Yani, Peki Sağlık Bakanı Recep Akda ne demişti bu konuyla ilgili? Bir... Ya bu konuyla ilgili işte eee karşı bir ayrımcılık bir u, u, uygun olmayan yani yasa olmayan bir şeylerin olduğunu kabul ediyoruz ama hemen akabinde çocuklara cinsel eğitimle eşcinsel olmamayı öğretmemiz gerekiyor Hı -hı. belki şeklinde açıklayabileceğimiz. Egemen baş biraz daha görece iyi bir açıklama yaptı. Ya evet o da sonuçta baş müzakereci Evet, Akta şey demişti normal olan kadın ve erkek arasındaki ilişkidir diye bir fetva yani vermiş. Zorunu heteroseksiyellik <gülüyor> yani evet. çocukları öğretelim ki yani sonuçta şey, öğretilebilecekmiş gibi bir şey düşünüyorlar bu insanlar. Evet, yani normal işin ve kötü, normal uzmanı. olmayan ilişki. Zaten iş. Sağlık Bakanı itiraf ediyor ben bu işin uzmanı değilim diyor. Ben çocuk doktoruyum diyor. Yani ama bunu söylerken de diğer bir tarafta az önce de söylediğim gibi kaş yapayım derken gözlük arıyor eğitim eğitimle heteroşeksizmin... ...verilmesi gerektiğine dair. Bir yandan da bu homofobinin... ...ciddi anlamda bir sektör olarak da varlığıyla... ...çok bağlantılı bütün bunlar değil mi? Birileri e, muhafazakar bir çerçevede... ...bir şeyleri hastalık, suç vesaire... ...ilan ederken birileri de bunun üzerinden... ...para kazanıyorlar. Çünkü homofobi aslında... ...yaygın da bir durum Türkiye'de. Evet, evet, aslında yani sürekli sloganlarda... ...dile getirilen şeylerden birisi işte... ...homofobinin hastalık olduğu ve homofobinin... ...tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu... <gülüyor> ...dile getiriliyor... Cidden kaygı verici bir durum söz konusu evet. yani... Burada tabi çok önemli bir şey daha geliyor aklıma ya Eğer imkanım varsa izlanda başbakanının adını da bulabilirsen Yani şöyle de bir sorun çıkacak Şimdi bu bakanlar geçen gün geçenlerde Ronnie Mergulyes'te bu konuya da ilişkin bir yazı yazmıştı Şöyle bir hipotetik durum kuruyor kafasında yani diyelim ki bir senaryoya göre işte Almanya'ya bir ziyaret olsa ve kadından sorumlu bakan da yer alsa ya da sağlık bakanı da alsa ama özellikle de Ali, Ali Kavaf'ın da yer alacağı bir şeye gitse. Şimdi dış yerinde de görüşmeler olacak ve Guido Westerbele de katılsa bu toplantıya. Şimdi Aliye Kavafla, Guido Westerwelle, Almanya'nın şu andaki Dışişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Evet. Ama eşcinsel ve açıkça söyledi kendisi evet. de bunu. Eşiyle birlikte zaten katılıyor. Birçok protokoldeki yerini alıyor filan. Şimdi o durumda ne olacağını, yani kendisine bir hasta tedavi görülmesi gereken bir politikacı gözüyle bakacak? Ya da İzlanda'ya diyelim bir. Ziyaret. Biz böyle çözümleri kolay yapabilen bir ülkeyiz bence. Deneyimimiz var. Başörtülüyse mesela almayın eşini bitsin gibi bir süreçte çözülemez mi? Eşsiz gelsin <gülüyor> efendim falan gibi. Dışişleri, yani başbakanla görüşürken ne yapacaksın? Ee, siz... E... O da izlandlı heteroseksüel İzlanda gibi daha Yani şey olur e, Türkiye e, cinsel... geldiği zaman işte Türk Dışişleri Bakanı'nın e, eşiyle işte Alman Dışişleri Bakanı'nın eşeyi birlikte işte top kapısı yerine gidecekler e, kapalı çarşıdan halı satı alacaklardı muhtemelen hı hı. yani öyle bir durumlar konusu olabilecektir. Büyük ihtimal gündeme gelmeyecek bu unutulacak falan gibi düşünüyorum ben. E, bu arada e, Johanna Sigurdat dottır. Evet. Ben e, bahsediyoruz. Yani birisi İzlanda'da başbakan. Evet. E, öbürü de Almanya'da e, yani bu Avrupa'nın gelişmiş demokratik ülkelerinden bahsediyoruz. E, öteki de Almanya'nın dışişleri bakanı yani bir şey silah ticareti falan söz konusu olunca da onunla da görüşme yapılacak ithal edildiğinde falan. <gülüyor> Ama Aliye Kavaf ya da Sağlık Bakanı katılırlar mı o görüşmeleri bilmiyorum ama... ...çok problem yaratabilir Dışişleri Bakanı ile da İzlanda'yla herhangi bir Tabii, ilişki kesinlikle, kurulduğu kesinlikle. zamanda. Ee, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum belki programın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Ee, Türkiye'de eşinsel bireyler sadece eşinsel bireyler <gülüyor> değil... ...değil, izbengi, biseksüel, travesti ve transseksüel insanlar daha çok görünür olmaya başladılar. Daha çok örgütlenmeye <gülüyor> başladılar sadece Evet. Yani e, sadece İstanbul Ankara değil. İzmir'de de örgütlendiler. Eskişehir'de örgütleniyorlar. Diyarbakır'da örgütleniyorlar şu an. Eee homofobik karşıtı buluşmalar adı altında çeşitli üniversitelerde toplantılar yapılıyor mesela. Trabzon'da yapıldı. Evet. Yani işte Trabzon'a gidilemez, orada konuşulamaz deniliyordu arkadaşlar ama arkadaşlar gidip Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir forum düzenlediler. Aynı şekilde Türkiye'nin onlarca üniversitesinde yeni böyle toplantılar söz konusu. Ve insanlar bir şekilde artık kimlikleriyle biraz daha görünür. Artık yer altından çıkmaya başladılar. Ha Bu bu hükümeti veyahut da bu hükümet gibi düşünen insanları ee, korkutuyor. Yani hatta şöyle bir şey yapacağım. Geçen işte Egema Bağış'ı sormuşlar Türkiye'de muhafazakarlık üzerine. O da şey demiş yani biraz daha görünüyor ondan dolayı. Yoksa bir değişiklik söz konusu değildir. Yani bu da aynı şekilde yani eşinseler, e, travisi ve transseksüeller daha da çok örgütleniyorlar, daha çok e, hak talipli e, sözler sarf ediyorlar. Ve e, hatta biliyorsunuz Lambda'nın ve şu an siyah PM üçgeninin kapatılma süreci söz konusu geçirdiler. E, birileri işte bunları bastırmaya çalışırken bu örgütler, bu örgütlenen insanlar daha çok hak talipli sözler. Da, hak talepleriyle sokağa çıkacaklar, daha çok örgütlenecekler ve bu söylemlerin ne kadar boşu olduğunu zaten bir daha bir daha bir daha anlatılacaktır kendilerinin. Zaten e, dün Türk Tabipler Birliği'nin bu konuyla ilgili yani Ali Akavov'un e, açıklaması üzerine bir açıklaması oldu. Daha öncesinde zaten e, CETAT, cinsel sağlık eğitim e, yanılmıyorsam hemen düzelteyim, e, cinsel eğitim ve tedavi, tedavi ve araştırma derneği. E onun haricinde Türkiye Psikiyatri Derneği'nin açıklamaları oldu. Evet. Yani eşinselliğin bir hastalık olmadığı yani heteroseksüelliği gibi bir yönelim olduğuna dair. Yani bu kadar bir durumlar da var. Yani çok lehte ve ne bileyim güzel şeyler oluyor esasında. Yani... Bir yandan da bu tuhaflıklar yani gene Merguliyesinde Üyesi'nde yazdığı, değindiği bir husus vardı. O, o çözümler böyle toptan çözümler kolay olabiliyor. Akla gelebiliyor. İşte Pembe yıldızla eşcinselleri yok etmişti. Ee, Nazi Almanya'sında yani Nazilerin yükselişi ve çöküşüne giden o büyük süreç içinde işte Yahudilere sarı yıldız şeylere, eşcinsellere pembe yıldız. Pembe üçgen. Yıldız. üçgen, Üçken, üçgen evet. zaten o... Pembe üçgenle bu iş böyle halledilemiyor. O, yani halledileceğini düşünmek bile. Çünkü bugünlerde nedense sürekli olarak Nazi Almanya'sının nazlerinin yükselişine. Ben yani bir de niye bunun sorun olduğunu da anlamıyorum ya. Yani halledilmesi gereken kısım neresinde? Orasını bir çıkartırsam anlayacağım. Yani çünkü birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Herkesin çeşitli eğilimleri var cinsel olarak ve genellikle zaten toplumsal ahlak Cinselliği dört duvar arasında sıkıştırmış durumda. Zaten dışarıda yaşanan bir şey olmadığı gibi kimi kimle yatıyor olduğu üzerinden ne gibi bir şey halletmemiz lazım yani bilemiyorum. Diğer kimlikler açısından belki aynı şeyi düşünebiliriz. Yani kendim gibi olmayanlar artık olmasın. Hı hı. Yani sadece işte Kürt olması, Alevi olması, kadın olması veyahut da daha daha farklı şeylerde olması durumlarında böyle bir kimlikleri sıkıştırma, yok etme, kabul etmeme eğilimi var hükümetlerde sadece Türkiye açısından değil dünyanın birçok yerine aynı şeyi görebiliyoruz. Ya ben son olarak şunu söylemek istiyorum yani işte eşsizelliğin Batıdan veya işte ithal olduğu ve muhabbetinin ötesinde mesela şu an Lambda İstanbulla birlikte çalışan Elmenistan'dan Azerbaycan'dan ...Kafkasya'daki Türkiye Cumhuriyeti'lerden insanlar var, örgütlenmeler var. Filistin'den, Lübnan'dan örgütlenmeler var. Yani birileri işte bunun üzerinden prim et, elde etmeye çalışıyor işte batıdan gelme olduğunu. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani e, bunlar için ne bileyim e, evet, Allah bu... akıl fikir versin diyeceğim sadece. <gülüyor> evet, şu, Son belki e, bir e, satır e. bir şey sormak istiyorum. Aslında çünkü bütün olan biteni... E, bir yandan da nefret suçu olarak tanımlamak mümkün. Ee, bununla ilgili nefret suçlarıyla ilgili hala Türkiye'de bir yasa yok. Bunun evet. ilgili bir gelişme var mı? Ee, son görüştüğümüzden beri bir ilerleme var mı? Onu yani soracağım. Nefret suçları üzerinde yani biz her ortamda her platformda bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Zaten Randing Vakfı ile birlikte çalışmalarımız var. Zaten e, Avin'in de birlikte olduğu çalıştığı e, bütün kurumlarda bunun sözlülüğünü yapıyoruz, e, dile getirmeye çalışıyoruz. E, ama böyle bir yani zaten yasama ...daki insanların bu konuda biraz daha... ...ileri adım atması gerekiyor ama bu konuda... ...işte birkaç tane milletvekili ya evet... ...bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyor. Hatta... ...AKP içerisindeki kadın milletvekili... ...şu an ismini hatırlamıyorum. Böyle bir çalışmanın... ...yapılması gerektiğini hatta Amerika'dan... ...daha önce kabul edilen nefret suçları... ile ilgili bir e, yasanın... ...belki Türkiye'ye uyarlanabileceğini söylemiş... ...son zamanlarda bir toplantıda. Bu arkadaşlar vardı toplantı içerisinde. E, böyle bir durum söz konusu olabilir. Belki son biterken... Işte, e, e, CHP'li Mehmet Sevigen ile e, Barış Demokrasi Partisi Sebahattin Cel e, bu konuyla ilgili Başbakan'a yazılı soru önergesi verdiler. Bu Kavaf'ın açıklamalar üzerine buradan da bunu dile getiriyor. Evet bunlar önemli. Sizin e, mahkeme e, vermiş olmanız da önemli. Zaten sözünü ettiğiniz bu <gülüyor> örgütlenmenin ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de bunun bu hakların savunuculuğunun yapılacak şekilde örgütlenmesinin çok önemli ve başka da bir yolu olmadığını düşünüyorum. Evet, yani ceza hukuku açısından belki bir getirisi olmayacaktır ama kamu, oluş, kamu oluşturulması bir baskı unsuru söz konusu olabilir ama bunun haricinde hukuk davaları açılacaktır bakanın bu açıklaması üzerine yani tazminat talepli bir davaların açılması söz konusu olacak ve yakın zamanda zaten yine belki burada da bunun haberini yapıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz Fırat söyle. Kolay gelsin. Evet, programımızı bu şeyle de bitiriyoruz. LGBTT'ler kavafı mahkemeye verdi. Onunla ilgili olarak da avukat Fırat Söyle ile bir mülakat gerçekleştirdik. Şimdi de programı bitirirken Elis Regina'ya kulak verelim. Elis Regina Carvalho Costa Elis Regina diye biliniyor. 1945'te bugün doğmuş ve 1982'de de gayet genç yaşta ölmüş. Çok önemli bir müzisyen Brezilya'nın popüler müziğinin en önemli simalarından biri. Onun Adoniran Barbosa ile birlikte bir birlikte dueti var. Tiro ao Alvaro. Onunla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Dita fechada a do teu olhar de tanto levar fechada a do teu olhar meu peito até parece sabe o que dá boa. Boa de o de tirar baga cıkkastı.